Oh yeah. Çıkkastı. Kainat, bugün 15 Mayıs Pazartesi, yıl 2017, ay 5, gün 135, Hızır 10. 1438, Hicri Şaban 19, 1433, Rumi Mayıs 2. Darüşşafakan'ın kuruluşu 1873. Günün tarihi, 98 yıl önce bugün yani 15 Mayıs 1919'da İzmir düşman birlikleri tarafından işgal edildi. Düşmanlara İzmir'de ilk karşı koyup ateş açanların başında gazeteci Hasan Tahsin bulunuyordu. Şehit olduğu konak mevkiinde ilk kurşun atı vardır. Büyük, Büyük Saatli marif, marif Takvimi, takvimi.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 Teatro Gruppo di Salerno'dan 1976'da uzun zaman önce yapılmış bir parça Teatro Gruppo Salerno'lu ve Musica Popolare del Salernitano adlı albümden yani Salerno'nun popüler müziği halk müzikleri albümünden aldığımız bir parçaydı güzel bir ninni bunu e, Şimdi Trotula adlı bölümünde Eduardo Galeano'dan dinleyeceğiz Salerno'lu Trotula'nın hikayesi. Anneler Günü'ne de bir gönderme yapacağız. Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Trotula Haçlıların mağaratı haritadan sildikleri sırada Trotula Ruggiero Salerno şehrinde ölüyordu tarih İsa'nın savaşçılarının kahramanlıklarını yazmakla meşgul olduğu için Trotula hakkında çok fazla bilgimiz yok. Tek bildiğimiz 30 sokak uzunluğundaki bir kortej eşliğinde mezarlığa götürüldü ve jinekoloji, doğum ve bebek bakımı üzerine kitap yazan ilk kadın oldu. Kadınlar utanma ve doğuştan gelen bir tedbirlilik yüzünden mahrem yerlerini bir erkek doktora göstermeye cesaret edemiyorlar diye yazmış Trotula. Diğer kadınlara hassas konularda yardımcı olan bir kadının deneyimleri bu kitapta toplanmıştı. Kadınlar ona bedenlerini, ruhlarını açıyor ve erkeklerin ne anladıkları ne de anlatmaya değeceği gizli şeyleri onunla paylaşıyorlardı. Trotula onlara dulluğu kolaylaştırmayı, kendilerini bakireymiş gibi göstermeyi, doğum ve sonrasındaki dönemi atlatmayı, ağız kokusunu yok etmeyi, teni ve dişleri beyazlatmayı ve yılların geri dönüşü olmayan yıpratıcılığını gidermeyi öğretiyordu. Cerrahi o dönemde modaydı ama trotula bıçağa inanmıyordu. O başka türden terapileri tercih ediyordu. Eller, otlar, kulaklar, şefkatli mesajlar yapıyor, masajlar yapıyor, bitki çayı tarifleri yazıyor ve Dinlemeyi biliyordu. Kadınlar. Eduardo Galiano. Yes, Çeviren that. Süleyman Doğulu. Sel yayıncılık. Evet, devamını tarihte bugünü de kısaca söyleyelim. 1718'de dünyanın ilk makineli tüfeği icat edilmiş, 301 yıl önce. James Puckle tarafından. James Puckle evet, Londra'lı bir avukat patentini almış. İlk makine tüfeğin. Pena değil, bayağı eski. 1911'de bugün 300'den fazla Çinli göçmen Torreón katliamı diye adlandırılan bir şeyde öldürülmüş. Çinli göçmenler Meksika devriminin Emiliano Emilio Madero yönetiminde komutasında Torreon şehrini Los Federales'ten yani Federal Cumhuriyet Birliklerinden geri aldığı sırada 300'den fazla göçmenin de öldürüldüğü çin göçmenin öldürüldüğü söyleniyor biliniyor yani. Meksikalı devrimciler tarafından. Öyle mi? Yani Çatışma sırasında. Değil. Yani. Meksikalı devrimciler şehrin içine giriyorlar ve yağma yapıyorlar, insanları öldürüyorlar. Çinli işçiler öldürüyorlar. Çinli işçiler asker olarak çatışmıyor da. Hmm. Evet oluyor böyle şeyler. Torreón katliamı olarak geçilmişler. Pek evet. fazla anılanı yok, Ananı yok. Yok, genellikle öyle şeyler anılmıyor. Evet. 1925'te bugün de ilk e, e, Arapça komünist gazete çıkarılmış, adı da El İnsaniyah insaniyet. Yani 1988'de de daha çok eski bir savaştan bahsediyoruz. Afganistan'da Sovyet savaşı. 8 yıllık çarpışmadan sonra Sovyet ordusu o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Rusya 115 bin askerini Afganistan'dan işgalden kaldırmayı işgali kaldırmayı ve askerlerini çekmeye karar vermiş. Yenilmişler. Yenilmişler evet. Evet, şimdi bir anma da, dün, dün anneler günüydü. Marmaris'te bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu en az 24 kişi de hayatını kaybetti. Onda yaralı var, büyük bir feci bir kazaydı. İzmir, Buca'dan günübirlik gezi için, anneler günü için Marmaris'e giden yolcular vardı. Onlar anneler günü. Bir günaydın diyelim onlara. Evet. Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur, Namlı Arkan, Hatice Güllü, Selda Atay, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melise Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzer Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Münire Güler, Permuday, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz ve Sultan Karada Aynı zamanda kazada yaşamını yitiren bir kişinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda devam ediyormuş. Son gelen haberlere göre bu vesileyle onlara da bir günaydın deme evet. fırsatı bulalım. Yani, ne bir yazık bir ki. trajedi yani gerçek bir facia. Aslında anneler gününün pek de üzerinde durulmayan bir yönünü de iki kelimeyle söyleyelim. Bugünkü şeyde de ya yerel bir açıdan bakış da var evrensel gazetesinde. Annelere en güzel hediye barış diyor. Çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin anneleri, anneler gününü çocuklarının mezarı başında geçirmiş durumdalar. Birçok ilde açıklama yapan barış anneleri de bu savaş son bulsun. Biz annelere verilecek en güzel hediye barıştır demişler. Gerçekten önemli bir not. Çünkü bunun ta 2000 7 tarihinde Truthdig internet sitesinde yayınlanmış bir makale var. Ve şeyin tarihini araştırıyor. Onu yeniden yayınlamışlar Truthdig'de yani. Anneler gününün kuruluşunu Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanıyor. 1870'te iç savaş. Amerika Birleşik Devletleri tarihine ve dünyanın tarihini gördüğü kanlı savaşlardan biri ee, iç savaşın korkunçluklarına karşı anneler günü bildirisi yayınlamış. Julia Ward Howe diye bir kadın ve bütün dünyadaki kadınları e, her türlü savaşa karşı çıkmaya çağırmış. Bu böyle olamaz diye. Çok ilginç aslında. Yani bunun anneler günü olarak kutlanmaya başlanması için de on yıllar on yıllar geçmesi gerekecek. Julia ward Howe önce hiç kimse kulak asmamış. Halbuki mükemmel bir şey. Yayınlanan Türkçesi var mı bilmiyorum ama mükemmel bir bildiri. Julia ward Howe adlı kadından. Kalkın günümüz kadınları kalbi olan bütün kadınlar yüreği olan kalkın diyor ve ister vaftiziniz sudan ya da isterse gözyaşından yapılmış olsun biz artık bu savaşa kocalarımız erkekler kim zorlarsa zorlasın katılmayacağız din diye devam eden çok hoş bir şey. Barış adına bir gün olarak tasarlanıyor bu vesileyle. Ve ilk kez bastında yürüyüş düzenleyerek kutlanıyor. 1907 yılında ise Philadelphia'da Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan Mayıs ayının ikinci pazarına Anneler günü kutlanması için bir kampanya başlatılıyor. Mayıs ayının ikinci pazarı bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama daha öncesine de tekabül ediyor. Ama 1907 dedin değil mi? Evet. Halbuki Julia ward bunu böyle hem de son derece net bilgiyle yayınladığında sene 1870. Evet 1872. 35 yıl bekliyorlar yani. Daha öncesi de varmış. İngilizler 1600'lü yıllarda Mothering Sunday adıyla yılın bir pazar gününü anneler günü olarak kutluyormuş ve bu zorlu şartlar altında çalıştıkları genellikle çalıştıkları yerde de barındıkları için anneleriyle görüşemediklerinden ötürü böyle bir gün de anneleriyle birlikte oluyorlarmış. Evet, 1600'lü yıllara kadar devam ediyor. Temelleri. Bu da barış temelleri evet. de ta 1870'e uzanıyor. Yani Paris Komünü günlerine kadar geri götürmek mümkün. Çok ana erkillik, doğurganlık niteliklerinin öne çıkıp kutlandığı zamanlara bakacak olursanız o zaman da tarihin ilk çağlarına kadar, İştere Kibeley'e kadar gidebiliyorsunuz. O zamanlardık kutlamalar kadar. Evet. Böyle çok önemli bir gün aslında. Büyük bir facia da oldu. Peki anneler gününde e, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın anneleri de Yüksel Caddesi'ndeki direniş alanına gelmiş durumda. 67. gününe girmiş durumda. Açlık grevi. Kanun hükmünde kararnamelerle KHK diye kısaltılıyor. Onlarla görevlerinden ihraç edildi. Hiçbir gerekçe ...sebep filan gösterilmeden... ...hiçbir açıklama yapılmadan ihraç edilen... ...insanlar bunlar. Onlar da protesto ediyorlar. Ankara'da Yüksel Caddesi'nde... ...187 gündür... ...direniş yapıyorlardı dün itibariyle. Ve Açlık Klevi'nin de... ...67. gününe girmişlerdi. Yanetten ...okuduğumuz habere bakılacak... ...olursa... ...Öz annesi... ...Sultan Öz Akça da direniş alanında... ...kısa bir konuşma yapmış... Bir günde işten atıldılarsa bir günde işlerine geri döndürülebilirler. Önceden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına kızgındım. Ancak artık öfkeliyim. İnsanın değerini bilerek onların işlerine geri dönmesini istiyorum demiş. Tay adlı anneler de desteğe gelmişler. Onlar adına konuşan Zeynep Yayla kendilerinin zulmün karşısında duran anneler olduğunu belirtmişler. Evlatlar evlatlarımız başımızın tacıdır. Onları öldürecekseniz İlk başta anneleri öldürün demiş. Çok trajik ve zorlu bir söylemi de beraberinde getiriyor şüphesiz. Öğretmen Semih Özakça da kendileri için destek açlık grevi yapan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ve Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan'a teşekkür etmiş. Anneler emekçidir. Emekleriyle bizi büyüttü. Hepsi bizim için kıymetlidir diyor. Annesi ...Semih tarlada çalışarak... ...bir yandan okudu demiş... ...okulunu bitirdi demiş... ...yani biz Semih'le... ...tarlada ot topladık... ...tatile giderken zengin çocukları... ...ay çiçeği suladık... ...biraz birikim yapalım da okusun diye... ...biz emek verdik... ...Semih tarlada çalışıp para biriktirdi okudu... ...üniversiteyi kazandı okulu bitirdi... ...önüne KPSS çıktı... ...biz zengin bir aile değiliz... ...tek maaşla iki çocuk okudu diyor oğlum yaşadığı bütün zorluklara rağmen her yer benim vatanım diye bakarken bir gecede kanun hükmündeki kararnameyle işten atılmasını hazmedemiyorum diyor. Cemile Gülmen de evlatlarımız gözümüzün önünde eriyor demişler. Bir günlük bir Antakya'da e, Ahmet Atakan'da Gezi direnişinde öldürülen Ahmet Atakan'la Eskişehir'de dayak e, sopalarla vurularak esnaf ve özel polis tarafından Sonradan ölen Ali İsmail Korkmaz'ın anneleri de anneler gününde bir günlük açlık krebi yapıyorlar. Antakya Parkı'nda. Ee, öte yandan 80. gününe giren de bir başka açlık krebi var. Kemal Gün. Ee, oğlunun tek isteği kendi elleriyle topraktan kazıp çıkarttığı kemiklerin kendisine verilmesi ...çok trajik ve hakikaten... ...insanın içini mahveden... ...hikayeler bunlar. 74 kilo ile başladığı... ...açlık kribinde 17 kilo kaybetmiş... ...ve 57 kiloya düşmüş Kemal Gün. Tek istediği biraz önce sizin dediğiniz gibi... ...çocuğunun cenazesini alabilmek. Yani bombalanan bir... ...sığınakta... ...kazı yapılması talebinde bulunmuşlar. Yani bombardmanda ...ölenler Türk Silahlı Kuvvetleri... ...tarafından aileleri başvurmadığı... ...gerekçesiyle Malatya kimsesizler mezarlığına göğülmüş. Yani 7 Kasım 2016'da Dersim ve Hozat arasında, Dersim Merkez Hozat ilçesi arasındaki Çat bölgesinde hava bombardımanı sonunda öl, öldürülen DHKPC militanları 11 11 kişi bir tek sığınaktaymış bir de işte Kemal Gün'ün 28 yaşındaki oğlu Murat imiş oğlunun ölenler arasında olduğunu öğrendiğin gün cenazesini almak için başvurmuş DNA örneğini de vermiş ama mezarlığa gömülenler arasında oğlu yokmuş kazı talebinde bulunmuşlar kemikleri kendi elleriyle topraktan çıkardı diyor avukatı 165 parça insan kemiği çıkarıldı diye korkunç detaylar da var ama DNA işleştirilmesi yapılamıyor çünkü bombalamanın sonrasında aşırı ısıdan dolayı kaybolmuş. Her şey kaybolmuş kemiklerin üzerindeki. Ve hangi kemiklerin Murat Günay'a ait olduğu tespit edilememiş. Kemal Güven'in talebi ise çok net ve çok insani diye yazmışlar bir yanet haber sitesinde. Evet. Onlar onların hepsi bizim çocuklarımız. O kemikleri verin, ben mezar yeri yapayım demiş. Aslında çok da zor bir şey değil bu talebin yerine getirilmesi. Evet, avukatı da zaten savcının bir talimatına bakar diyor verilmesi avukatı e, Kemal Gün 70 yaşında 70 kaç gündür yapıyordu açlık grevini. 80 gün 80. gününe girdi ve 3 evet, kilo kaybı var. Avukatı Gökoğlu da e, şey demiş. E, cenazenin verilebilmesi için sadece bir ta savcılık talimatı yeterli. Sorun çok kolayca çözülebilir. Ve adamın talebi de şey değil zaten. İlla benim oğlumun kemikleri değil ama sembolik olarak istiyor. Hepsi bizim çocuklarımız diyor. Kalıcı sağlık sorunlarından da endişe ediyor. Yani büyük bir son derece iç karartıcı, trajik bir durumdan bahsediyoruz. Çok ilginç de bir şey var T24'te. Erdoğan ne düşünüyor? Uçaktaki gazeteciler 68. gününe giren açlık grevini sormuyorlar demiş. Medyanın böyle bir şeyi görevi olduğunu düşünmüyorlar herhalde. Yani Türkiye'nin önde gelen sorunlarından bir tanesi haline aldı. Günlerdir devam eden açlık grevleri Ankara'nın tam ortasında. Var. Evet, bakanlıkların, başbakanlığın ve Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son derece yakınında ortalık yerde devam eden bir de şeyi de katarsak Kemal Günü de katarsak Doğu'da da Batı'da da devam eden trajik durumlar var. Ve e, ayrıca da şeyi de söyleyelim İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı da o hal süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu'daki hak ihlallerinde muazzam bir artış yaşandığını belirtmiş. Üç ayda dokuz bin hak ihlali başvurusu aldık. Ürkütücü bir rakam demiş. İnsan Hakları Derneği değil mi? Evet. Üç ayda dokuz bin. Ayda üç bin yani. Her gün yüz değil mi? Öyle bir şey oluyor yani. Ne diyeceğin insan bilemiyor. Fakat bu soruya dönecek olursak açlık, yani kanun hükmündeki kararnameyle görevinden uzaklaştırılan Gülmen Özakçı'nın başlattığı açlık grevi varken e, o hal kapsamında çıkarılan KHK'larla görevlerinden uzaklaştırılanlar var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yani hem Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde 9 Mayıs'ta Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Nurman Kurtulmuş'la da görüşen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümet kanadının eylemlerinden, eylemlerden habersiz olduğunu söylemiş. Yani duymamışlar. Ankara'nın göbeğinde, başkentin ortasında olan bir şeyi tam medyada yazmıyor. eğer başka demokrat ...tavırlı mecralara bakmıyorlarsa... ...haberleri de olmayabilir. Birisi söyler artık ama telefonla falan herhalde. Kılıçdaroğlu... ...Başbakan'a bu genç iki insan... ...açlık grevinde iyi bir araştırma yapılmalı... ...mesleklerine dönmeliler dedim diyor. Yıldırım'da... ...ilgileneceğiz cevabını... E, ...vermiş. Kurtulmuş'un da... ...hükümet sözcüsü... ...Numan Kurtulmuş profesördür kendisi... E, ...haberdar... ...değilim demiş skandar niteliğinde bir cevap aslında. Nasıl oluyor böyle sabah kahvaltısını yaparken Nurman Kurtulmuş'un önüne gazeteler getiriliyordur herhalde. Bir gazetelere bakıyordur sabahleyin neler olmuş neler bitmiş memlekette diye. <gülüyor> Okuması yazması olduğunda biliyoruz çünkü profesör. Evet. Ee, ardından bu gazetelere bakarken hiç merak etmiyor mudur karşı taraftaki gazeteler. Düşünmese bile kendini karşı olarak konumlandırmasa bile diğer gazeteler ne yazmıştır diye şey yapmıyor mu? Yani biz, biz de aynı şekilde herkesin bir tarafı var herkesin bir düşüncesi var ama Elinize alıp bir bakıyorsunuz böyle sabahtan akşama neler olmuş diye bir, bir merak ediyorsunuz. Hiç mi meraklı duygusuna sahip olmamış bu insanlar bu zamana Hükümetin, kadar? iktidarın sözcüsü kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açlık grevinin başlamasının ardından bir Rusya'ya, sonra Hindistan'a, sonra yine Rusya'ya, sonra Kuveyt'e ve son olarak da Çin'e gitmiş durumda. Beş ayrı ülke, farklı kıtalarda. Şimdiden Amerika kayalacağız. <gülüyor> ve onun uçağında meşhur uçakta durmadan fotoğraf çektiren gazeteciler var ya yurt dışı ziyaretlerine katılıyorlar hepsi kravatlarını çıkartmış oluyor genellikle Cumhurbaşkanı iki akit üç akşam Doğan TV'den bir tane var Güneş Genel yayın Yönetmeni var Habertürk'den bir tane var Hürriyet'ten üç kişi var Millat Milliyet Gazetesi <gülüyor> sabahtan iki star, sabahtan üç stardan bir ...Türkiye Gazetesi'nden iki, Vatan'dan iki... ...Yeni Şafak'tan üç gazeteci var. Bunlar varmış. Hepsinin isimleri yazıyor. Evet, isimleri yazıyor. Fakat... Şey, ...şeyi soruyor. T24... ...internet gazetesi de... ...diyor ki... E, ...açlık grevini... ...niye sormuyorlar? Bu? Kaç gazeteci dedin? Çok gazeteci. Beş kez yurt dışına çıkmış... ...açlık grevlerinin başlamasından... ...bu yana ölüm tehlikesi var. Allah muhafaza ee, ya da kalıcı sakatlık tehlikesi de var. Çok ciddi bir durum var ve hiç gerekçesiz işlerinden atılanların anneleri de dahil savunuyorlar. Buna karşılık e, yani e, KHK'larla toplam 5295 akademisyen de ihraç edilmiş ve toplam ODTÜ Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Boğaziçi Marmara, Hacettepe ve Bunlar, onlar gibi köklü üniversitelerin her birinin hoca sayısının çok çok üzerinde insan atılmış görevlerinden, <gülüyor> Kimisi... E, yurt dışına gitme imkanı bulabilen bulabiliyor, öbürleri de sürünüyor. Ortalama bir taşra üniversitesinin ise 10-12 katı. 14 profesör, yüzde 28 dörtte birinden fazlası yardımcı doçent, gene dörtte birinden fazlası yüzde da... araştırma görevlisi kadrosunda. Ne atılıyor? Hiçbir soru sormuyorlar gazeteciler. Yani hakikaten insanın yüzünü kızartacak bir durum etik açıdan çok büyük bir problem var. Bu ölüm kalım meselesi var ve sormuyorlar. Bu arada mesela KHK ile ihraç edilen bir öğretmenin inşaatta çalışırken üzerine ağır bir boru düşmesiyle hayatını kaybetmesi gibi trajediler de yaşanıyor. Bünyemin Aydoğan. CNN Türk'ün haberi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sulama suyunda hattın döşenmesi sırasında vinçten boru düşmüş üzerine ezilip gitmiş. Ve KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen birisi 39 yaşında. Yani kulakları ve vicdanı açık olan insanlar duyuyorlar. Bu konuda benim bir şeyim yok. Problemim yok. Herhangi bir şekilde endişem yok. Mesela HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş uzun süredir cezaevinde Edirne Fethi tipi cezaevinden gönderdiği mesajla açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı şahsında bütün mağdurların sesinin duyulmasını destekliyor. Onlara yönelik saldırıları kınıyor. Selam ve saygılarımı iletiyorum demiş. Yani cezaevindeki vekiller bunu duyabiliyor. Fakat sabah kahvaltısında önüne gazeteler konundan hükümet sözcüleri Başbakan haberler değil. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Başbakan bütün bu konularla ilgili olan İçişleri Bakanı mesela kimse e, değil mi? Çalışma Bakanı, hı hı. Sosyal Çalışma Bakanı tek kelime etmiyorlar. Ya yani ölüme giden ölüm, ölüm orucuna neredeyse yatmış olan insanların durumu ile ilgili sorduğunuzda da bilmiyorum diyorlar. Sormuyor ki kimse. Neden böyle bir şey söylemiş o zaman Numan Kurtulmuş Ha evet sormuş değil mi? Ya, ya sormadan kendisi söylemiş. Evet. Kılıçdaroğlu sormuş nihayet. ...o da bir hayli gecikmiş olarak sormuş tabi... ...ama yani, üçüncü Burada aydan bahsediyoruz... Ya. ...üçüncü ayına girmiş ha. bir trajediden bahsediyoruz... ...evet... ...ve Erdoğan'ın ne düşündüğünü... ...uçaktaki bütün bu gazetecilerin... ...hiçbiri merak etmiyor anlaşılan... ...ya da korkuyorlar... ...başka bir e, izahı yok... ...gazeteci korkar mı yahu... ...hakikaten ya ben de ne, ne saçmaladım ya... ...affedersiniz... Evet Demirtaş'ın cezaevi mektup okuma komisyonu üyelerine yazdığı da olağanüstü bir mektup var. Sevgili komisyon arkadaşlar ile de cezaevinden bir anını yaz gönder diye tutturdular ama anını yaz pardon. Ama ben yazamam dedim. Komisyon memurlarına haksızlık yapmak istemiyorum dedim. Neticede emeğe ve emekçiye saygımız var demiş. Mektupları okumakla görevli cezaevi mektup okuma komisyonu üyelerine bir mektup yazıp 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle göndermiş. Size hayırlı işler meslek yaşantınızda üstün başarılar diliyorum diyor Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı. Ya Allah aşkına arkadaşlar siz nasıl bir meslek seçmişsiniz kendinize diye de soruyor. Milletin mektuplarını okumak ne ya? Kim bilir belki bunun için size bir para da veriyorlardır. Parantez içinde veriyorlarmış ayda iki bin altmış TL harca harca bitmez ama konumuz bu değil gerçi konumuz nedir onu da tam olarak bilmiyorum <gülüyor> diyerekte de... ya. yani, Algöre... konumuz bu değil diyor ama gerçi konumuz nedir onu da tam bilmiyorum demiş müthiş yüksek moralli bir hapishane mektubu son cümleler ne ilami avgörün hikayelerinden çalıntıdır diyerek üstünü karalamazsınız umarım diye belli olmaz ardından <gülüyor> acıklı bir hikaye anlatmış ama Anasını anlatmış daha doğrusu. Öyle onu da okuyalım. Uzun bir hikaye. Hmm. Uzun bir hikaye. Bir anette bu metni bulabilirler, bu mektubu bulabilirler. Çocukluk arkadaşıyla nasıl ayrı düştüğünü ve sonra bir gazete sayfasında nasıl intihar ederken haberine rastladığını, intihar etmiş olduğunu haberine rastladı. değil mi? Onu anlatıyor evet. evet. Peki zaten zamanımız da dar ama çok iç açıcı mektup sevgili komisyon. İki liraymış ya. Fena değil hani ekstradan düşünseniz Düşünsenize mektup okuyorsunuz. üzerine çiziyorsunuz. 2060'lar cebinizde. Ne iş yapıyor baban? Mektup okuyucusu. Öyle, Stasi mi yapıyordu onu zamanında? Stasi. Stasi, Oo, Stasi ama Ama e, Stalin döneminde de fevkaladedir. Hı. Doğrusu yani bu konunun uzmanları Sovyetler, Çin, Mao'cu, komünizm, Stalin dönemi şeyi ve Doğu Alman Honecker. Honecker evet yönetim işte baktım kendisinin hayatına. Wikipedia <gülüyor> açıktı bir şekilde benim bilgisayarımda. <gülüyor> Yanlışlıkta kalmış. Başkalarının Hayatı diye bir film vardı. Bu tekniğin nasıl geliştiğini bir şekilde anlatıyor. Ee, federal Almanya. Yok federal mıydı Almanya'nın? gene kızacaklar federal ama. Federal değil. Federal değil olur mu? Federal. Doğu, Doğu Almanya. Doğu Almanya. Sosyalist Almanya'daki bu e, dinleme işleri. Nasıl döndüğünü anlatan güzel bir film. 2006 yapımı. Çok geçmiş zaman. Deutsche öfene. Demokratische Republik. Adı Demokrat'tı ama maalesef kendisi pek demokratiydi. Evet, peki burada ara veriyoruz. Saat 8.34 oldu. Ondan sonra da bütün bu kepazeliklere e, çok zor bir dönemden geçmekte olan açlık grevleri, bir yanda işten atılanlar, bir yanda hapislerde süründürülen gazeteciler ve akademisyenler, bir yanda devam eden savaş ortamı e, çok sayıda Yazar, çizer, gazeteci, aydın, entelektüel, e, akademisyenin imzaladığı büyük bir şey var. E, o hali kaldırın, olan üstü işte hali, bütün mağduriyetlere hayır dedikleri bir metin var. Onunla da devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete People everyday, everyday people, gündük insanlar, her gün insanlar diye bir parça, çok aslında esaslı bir grubun Arrested Development adı da bu. Yani gelişmesini tamamlayamamış, zihni gelişmesini tamamlamam, tamamlamamış anlamına gelen bir hastalık aslında. Grup kendine onu almış. Siyah grup, rhythm ve blues rap gibi çok şey. Baya da eski bir kurucuları. Baba Oce bin, bugün 85 yaşında ta 1992'de çok yüksek listelerin başına gelmiş olan yükselmiş olan People Everyday adlı şarkısını çalarak onlara da bir günaydın dedik ve şimdi gelelim o hal e, kaldırın diyen aydınlar ve yazarlar, çizerler gazetecilerin e, ...bildirisine... E, ...önemli bir... ...şey bu... ...çok sayıda... ...yazar, gazeteci... ...Aydın, e, savaşa sürüklenmekten... ...çatışmacı ortamdan... ...nefret dilinden, hukuk... ...ihlallerinden, hakların... ...ve özgürlüklerin kısıtlanmasından... ...can ve mal güvenliğinin... ...ortadan kalkmasından toplumun vicdanını yitirmesinden ahlak aşınmasından toplumsal duyarsızlıktan endişe duyduklarını bildirerek 10'uncu olarak da o halin kaldırılması için çağrıda bulunuyorlar. Aralarında çok tanınmış isimler var. Akın Bir dal baskın oran Binnas Toprak, Celalettin Can, Cüneyt bu Esra Mungan, Emine Uşaklıgil, Hasip Kaplan, Levent Gültekin, Necmiye Alpay, Orhan Alkaya, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerli, Rıza Türmen ...Şanar Yurda Tapan, Ufuk, Uras... ...Ziya Halis, Zülfü Livaneli... ...pek çok insan... ...daha sayılabilir... ...o halin kaldırılması için yazılan... <gülüyor> ...çağrı metnine imza atmış durumdalar... ...ve şey diye... ...nitelendiriyorlar kendilerini... ...bu toprakların ortak sahibiyiz... ...ortak vatanda... ...ortak yaşamı kurmak, korumak... ...geliştirmek için siyasi parti... ...ideolojik aidiyet, inanç... ...din, mezhep, milliyet, cinsiyet... Herhangi bunların bir ayrımını gözetmeksizin 80 milyonluk Türkiye toplumuna seslendiklerini aktarıyorlar. Kutuplaşmanın, düşmanlaşmanın, Kürt, Türk, Türk-Kürt, dindar, laik, evetçi, hayırcı diye bölünmek, ayrıştırılmak istemediklerini de belirtiyorlar. İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz demişler. Baya yani itiraz edilecek herhangi bir noktası bulmak çok zor bir metin bu. Baskılara da hayır diyorlar işte biraz önce okuduk bu savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan ayrıca tek adam rejimine, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, meclisin etkisiz hale getirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine Yüzbinlerce binlerce kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisini, medya ve yargı mensuplarını haksız, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz diyor. Ve referandumun şaibeli sonuçlarını da kabul etmediklerini belirtiyorlar. Yani bu iş bitmiştir dedi ya Cumhurbaşkanı 1-0, 5-0, 1-0 fark etmez evet. galibiz dedi. Bu iş bitmedi diyorlar onlar da. Bir arada güven içinde yaşamak için acilen hukuk ihlallerine yol açan o halin kaldırılmasını, iki, toplumun her kesimine yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin vakit geçirmeden tesisini, üç, meclisin yasama ve denetleme etkisinin güçlendirilmesini, ve böyle iadesini 4. Hesap veren anayasal şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını 5. Gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor 5 önemli talepleri var. Aydın yazar ve gazeteciler ülkenin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşlara, kanaat önderlerine, sivil girişimlere ve siyasi partilere bu çağrıyı yapıyorlar adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı hukuk devletinin bireysel ve toplumsal insan haklarını sonuna kadar uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının ideolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin egemen kılınması için güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz diyorlar. Son derece net, iyi bir metin bana sorarsan. Fakat ilginç olan bir şey var, şaşıracaksın ama yok bu gazetelerde. Cumhuriyet gazetesi manşet olarak vermiş, T24'te ve başka internet gazetelerinde görüyoruz. Ama belakin mesela amiral gemisinde yok bu. Hı. Neden? Hürriyette. Bilmem zaman yetiştirememiş de diyemeyiz. Çünkü çok hızlıdırlar onlar bildiğimiz gibi. Türkiye'nin en hızlı çalışan gazetelerinden biridir öteden beri. Kurulduğundan beri. Çünkü neden? Çünkü Türkiye Türklerindir. Çünkü zaten. Slogan da bu. Bunu vermemişler. Manşetten e, Cumhurbaşkanının konuşması var. E, gazi şeyde. Uçakta. Fikret Bila yazmış. Pekin imzalı mahreçli bir haber bu. Uçakta evet. Uçakta. Deniz de var. Pekin semalarında. Amiral gemisinin neyi oluyorlar bunlar? Müço? <gülüyor> <gülüyor> Kaptan mı? Kaptan yahu. Kaptan amiral. Genelyen yönetmen kim? Fikret Bila değil mi? Aa, evet evet o getirilmişti hı hı. Sedat Bey'in yerine. E işte yazmış kırılma noktasına gidiyormuşuz. Ankara'nın beklentisi Amerika'nın müttefiklik hukuku ve sorumluluğuna uygun davranmasıymış. Yarın zirve var ya, zirve diyor ona. Trump'la görüşüyor. <gülüyor> evet. <bak>. Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Zirvede zirveden ne karar çıkarsa çıksın bir kırılma noktası niteliği taşıyacakmış. Kavga da. Ama zaten öyle demiş ama. Başımızın çaresine bakarız. Manşette de bir kavga unsuru sezmiyor değilim hani. Ama bir portakal bıçaklamaya varmıyor yani. Henüz değil. Portakal mı dedin? Dur orada. Portakal orada kal. Çünkü saç rengi de portakal biliyorsun. Evet. Donald Trump. Hatta ...ten rengi de portakal. Onu nasıl sallıyor bilmiyorum ama... Bak, i̇çeri girerken bir güvenlik... Ar ...araması taraması vardır herhalde. <gülüyor> yani başımızın çaresine bakarız... ...eğer müttefik değilsek diyor. Yani demiş ki Erdoğan... ...Trump görüşmesi öncesinde... ...kritik mesajlar vermiş. Eğer stratejik müttefiksek... ...ittifak içinde karar almamız lazım. İttifaka gölge düşecekse başımızın çaresine bakmamız lazım. Bu ittifakı Türkiye'nin aleyhine olacak yaklaşımlara boğduramayız demiş. Hı. Ve yeni İpek yolu kazan kazan projesinden bahsetmiş. Ee, YPG'nin hepsinden <gülüyor> bahsetmiş ama açlık grevlerinden herhalde sormadıkları için hiç bahsetmemiş. O halden aydınlar bildirisinden falan bahsedilmemiş. Onlar sorulmamış. Deniz yokmuş bu arada Hürriyet Gazetesi'nden gemide. Verda Özer ve Vahap Munyar varmış efendim... ...Fikret Bilay ile beraber. Güver ha? Evet. Evet, peki... ...asıl önemli haberi biliyor musun sen? Nedir efendim? The Bodrum by Paramount Hotels... ...ve Resort wow. Resorts'un açılışına katılan... ...Hollywood'un en güzel yıldızlarından... ...Nicole Kidman'ın aldığı ücret... dudağı uçuklatmış... 24 saat için tam 525 bin dolar almış. Wonderful. Isn't it? Bir de Türk tipi. Kaç para almış? Hmm? 525 bin dolar. Niçin yani. almış? Onu bilmiyorum. Açılışa katılmak için. meslekleri bakar mısınız ya? Özelce ama ayrıntısını görmek istiyorsan pa parayı tabii, tabii. bastıracaksın. Ve kelebek eki alacan. sağ üst köşede Nikol Kidman'ın gayet cinsel cazibesini de ortaya koyan hoş bir şeyi var pembe giysili şeyi var kelebekte fotoğrafını koymuşlar dekupe ama fotoğraf arka plan yok yani Oradan ama eğer ayrıntı istiyorsan detaya girmek, özel jetli Bodrum sefasına girmek istiyorsan kelebek alacağım. Ama kelebek gazetesinin hakkını yemeyelim sadece cinsel içerikli haberler vermiyorlar. Siz de manşettiniz zamanında hatırlarsınız. Tabii. Manşettim değil mi? Evet. Mart ayında. Ama o Cem Yılmaz'ın yüzü suyu hürmetine oradaydım ben. Yani ana manşet Cem yılmazdı orada. <gülüyor> evet. Şoförün durumu budur. Amiral'in durumu budur. Böyle bir uçak sefasından bahsediyoruz. Devam edelim biz. Dünyada neler olur ne bu şeyin raporu çok önemli aslında yalnız. İnsan Hakkı Derneği'nin mi? Evet. Değil mi sence? Evet. Kaç başvuru vardı onu da tekrar edelim. Yani bu dünya rekoru... Üç ayda dokuz bin. Üç ayda dokuz bin. Dünya rekoru olabilir. Üç, Ay da, bir rakam ayda üç öğreniyor. bin. Hı hı. Günde yüz mü? Evet. Hı. Galiba. Her gün yüz insan hakları ihlali duyursan. Bir de bunların toplandığı yerin anlam ve önemi de bu şekilde ortaya çıkıyor ne yazık ki. İnsan Hakları Derneği gibi yerlerin olması şu anda böyle bir durumun yaşandığını veri olarak sizin elinizde bulunmanıza sebebiyet veriyor. Bunu sormuşlar mı peki İnsan Hakları Derneği'nin bu raporunu gazeteciler? Gönderin beni de, şey, şey, uçağa. Ben de bunları sorayım. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı'na değil de yan taraftan gazetecilere sorayım. Bunu sordunuz mu? Bunu sordunuz mu? Bunu sordunuz mu diye sorayım. Ama yok. Radyocuları topluyorlar Ankara'da. Gene bizim radyodan giden kimse yok. Uçakta gazetecilerden bizim radyodan kimse yok. Evet böyle bir şey var. İtinmiş kakılmışlık durumundayız yani. Sevirmiyoruz. Evet. Ama şey diğer gazetelere bakalım. E, sabahta var mı? aa Nicole Kidman. Ne? Hey. Keith Urban'la evli olan ünlü yıldızın dört çocuğu var. Sabah. Günaydın iki alacaksın ama bunun içinde. E, Sabah günaydın iki Günaydın kelebekler. Evet Birlikte karar vereceğiz manşeti var Sabahta şey yok Açlık krevleri yok İHD raporu yok Başka bir şey yok Ama Star'ı alırsan Star'da uçak, var Uçaklar var Ele başları zapta vurduk Mehmetçik zap uçak resimleri var İttifak ihanet kabul etmez Nicole Kidman yok Yalnız Star'da ya bu benim canımı biraz sıkmadı değil. Hı? Bilemiyorum. Eki yoktur belki o yüzden. Ee, altın star ee, Evet şey Yeni Şafak'ta da yok. Göz yaşı sel oldu diyor işte anneler günündeki o şeyi vermiş. Bu iş çok uzadı diye posta atmış Amerika'ya kim? Yeni Şabak. Hı. Genellikle Posta gazetesinden beklersin ama burada Yeni şaban postası var. Cumhurbaşkanı'nın sırtından bir posta tabii. Evet akşam da öyle. Sabah akşam postalarda. Bu iş artık çok üzere. Demiş ve yanlarından kesmelik bir şey çıkarmış galiba alıp duvarasın diye. Evet. Kupon. Makas işareti yok ama kupon şeklinde basmışlar. Evet. Güzel. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yalnız İnsan Hakları Derneği'nin raporu hakikaten tüyler ürpertici. Bir de şeyden bahsedelim. E, Uluslararası haberlerden bahsedelim. Musul'da 630 bin sivil yerlerinden edilmiş durumda. Buna belki dokuz buçuk on arasında tekrar dönme fırsatı bulabiliriz. Bu konuyla da alakalı çok fazla haber çıkmıyor ama... ...son zamanların en şiddetli çatışmaları yaşanıyor şu anda Musul'da. Işidineli'nde bulunan bölgelerde çok sayıda sivilin olduğu söyleniyor. Ve bu sivillerin de kaçamadığı aynı şekilde... ...bazı aşıp böyle kendiniz Google'dan epey bir tarama yaptığınız zaman... ...çıkabilecek haberlerin arasında bulunuyor. 630 bin sivil yerinden evinden olmuş. Şaka gibi bir şey yani. Evet. Yarım milyonun çok üstünde bir rakam kadınlar çalışıyorlar. Yemen'de de kolera salgını baş göstermiş ki bu hakikaten son derece kaygı verici bir haber. Doçeveli Türkçe'den son iki haftada 115 kişi ölmüş kolera'dan. Orta çağ günleri gibi yani iki yıldır iç savaş devam ediyor. 5, 6 yıldır Suriye'de iç savaş devam ediyor. Bunlara sonra Suriye'de Ordu Şam'ın El Kabun mahallesine Girdi diye bir haber var Bunları belki daha sonra Tekrar ele alma fırsatını Bulabiliriz Sığınmacılara karşı Sınıra elektrikli tel örgü Çeken Macaristan'dan da bahsetmeliyiz <gülüyor> Ve böyle bir Durum var Suriyeli ve Afgan mültecilerle de çatışma haberi var maalesef. Türkiye'den giderek artan sayıda böyle haberler var. Bunu fazla içinden okumak, yani haberi fazla yorumlanacak şekilde okumak ve kendimi de paniğe hiçbirimizi paniğe uğratmak istemiyorum ama giderek gerilimin arttığı mültecilerle daha sık sayıda haber görmekte olduğumuzda söyleyelim. Bir kişi bıçaklanmış bu arada onun Türkiye tarafından mı yoksa mülteciler tarafından mı olduğunu anlayamadım haberden bakma fırsatı buluruz şimdi bir e, ara verelim arkasından da Ali Bilge ile Türkiye'nin meselelerini konuşacağız. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Merhaba, günaydın Ali Bey. Evet, anneler evet. gününün arkasından başladık bir şeye. Evet, Onu... aslında böyle her hafta, bir önceki haftaya göre hürriyetimiz, özgürlüklerimizin daraldığı bir şekilde başlıyoruz. Sert bir rejim içine girmiş bilmiyoruz ve Arkamızda bıraktığımız Türkiye, içine girdiğimiz Türkiye'de her hafta daha kısıtlı, özgürlüklerin daha az vazda olmadığı bir ülkede yayın yapan yapmaya çalışıyoruz. Ve sonraki, önümüzdeki haftayı da nasıl kapatacağımızı bilmeden yaşıyoruz. Geçen hafta işte Cumhuriyet'in internet yönetmeni Oğuz göz gözaltında, Gülmen ve Özakçı'nın durumu ortada, raporlar ortada her hafta böyle bir lançoyla başlıyoruz. Evet. Ins ama... İnsan Hakları Derneği'nin de çok tüyler ürperten endişe verici, ürküntü verici bir raporu var ki dünya rekoru gibi bile sayılabilir. Yani 3 evet. ayda 9 bin hak ihlali başvurusu olduğunu belirtmiş. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici. Bu ürkütücü bir rakam demiş ama hakikaten çok acayip ...bir durumla karşı karşıyayız. Buna mukabil de... Işte ...yazarların, gazetecilerin... ...sanatçıların da... ...bildirisi var, akademisyenlerin. Çok sayıda... ...entelektüel... ...bütün mağduriyetlere hayır demiş... ...ve o halin kaldırılması... ...hem savaş ve nefret dilinden... ...hem hukuk ihlallerinden hem de e, ahlak aşınmasından ve vicdan aşınmasına karşı barışçı bir adaletli tarafsız bağımsız bir yargı ve demokrasi çağrısında bulunmuşlar. Ee, bir noktayı belirtmek istiyorum. Dün e, 14 Mayıs'tı ve e, Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir gündü. E, tek parti rejiminin, 27 yıllık tek parti rejiminin e, devrildiği bir tarihti. Evet. E, 1946 Hı. seçimleri e, açık oy gizli tasnif yöntemiyle yapılmıştı daha önce bunun altını çizmiştik ve son referandumla paralellikler kurarak hileli bir seçim olduğunu belirtmiştik 50 seçimleri e, aradaki mücadelelerle daha farklı oldu e, gizli oy açık tasnifle gerçekleşti ve e, bu seçimlerde Türkiye demokrasisinde beyaz iltiler olarak beyaz devrim olarak anıldı e, ve tek parti son buldu ee, bu rejim daha sonra farklı yönler aldı birkaç yıl sonra ama e, 14 Mayıs 1950'de Türkiye Demokrasisi e, açık bir bir defa tarihinde Cumhuriyet'in kuruluşunun itibaren e, bir e, muhalefet partisi iktidara geldi e, günümüzde e, içinde yaşadığımız durumda e, altını çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi de geçen haftaki Donostoy e, Başkanı açıklaması Gerçekten işte Türkiye 14 Mayısları yaşadı Türkiye'de Avrupa Birliği yolunda Uyum yasaları e, Yaşadık 2000'li yıllarda Ve yargının demokratikleşmesi Yargının çağdaşlaşması ile ilişkin pek çok husus e, Gelişme e, Türkiye'nin e, arşivinde bulunuyor e, Tabii çok yadırgayıcı bir Şekilde algılandı ama biz altını çizelim çok sert bir rejimdeyiz artık. Ee, şimdi yargı e, gücünü dayan, bir şeye dayandırır. Dünyada bütün yargı Amerikan halkı adına der. Amerikan yüksek mahkemeleri e, bizde de e, mahkeme kararları yüce Türk milleti adına diye başlar. Yani gücünü bir yerden alması lazım toplumdan, halktan, ulustan. ...bir kaşe... ...olması gerekir... ...bu artık Türkiye'de değişti bu kaşe... ...değişiyor... ...dolayısıyla aslında... E, ...Dönüştü Ay Başkanı... ...gücünü aldığı... E, ...yer saray... ...dolayısıyla... E, ...Yüce Türk Milleti adına olan kaşe... E, ...bugünün Türkiye'sinde... E, ...yargıda değişmiş durumda... ...bunun farkına varmamız lazım... ...Dönüştü Ay Başkanı... ...gücünü aldığı iradeyi biliyor... ...ve ona göre hareket ediyor... E, Bunun e, farkına varmak lazım. E, yani rejimin değiştiğine farkına varmamız gerekiyor. Ve önümüzdeki dönemde de bu değişimin e, etkileri e, hissedilecek. E, bunu e, yakinen zaten tanık oluyoruz e, ülkenin içinde bulunduğu durum. E, her hafta her gün e, demin de sizin de belirttiğimiz raporlar meclide yaşanan hukuk ihlalleriyle ki bunlar kayda girmişler bir de girmemişler var. Evet Fakat Evet işte bu mesela aydınlar dediğimiz bildirgenin de bu rejim değişikliğine karşı demokrat bir tavır aldı ve çoğulcu demokrasinin ve başta herhal yönetimlerle olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının tekrar egemen kılınması için güçlerini ortak göçlerimizi ortaklaştırmaya ihtiyacımız var diyorlar. Bir tırnak içinde cephe çağrısında bulunuyorlar. Evet, bir e, güçlü bir irade oluşturmak için e, bildirler, e, oluşumlar e, söz konusu ki buna e, çok güçlü bir şekilde içeride ve dışarıda ihtiyacımız var. E, şimdi ben hep böyle şey alıyorum, yani sizin 12 Eylül'e bir Aydınlar Dilekçesi vardı. Biz sayısız dilekçeler imzalıyoruz. Ama yani Aydınlar Dilekçesi gibi bir tesir de bulunamıyor. Bunu sormak, konuşmak, tartışmak lazım. Ben böyle bu tür girişimlerin hep yanındayım. Ancak hep böyle bir açıkçası, kıyaslama yapma ihtiyacı da duyuyorum. 12 Eylül'ün Aydınlar Dilekçesi içeride ve dışarıda Bayağı yankı yaratmıştı. Ee, çok ciddi e, sonuçlar olmuştu. Biz de e, bu dilekçelerimizin, e, yaklaşımlarımızın, tabii ki görevimiz bunları yapacağız, bunları izleyeceğiz Ama e, sonuçları itibariyle Aydınlar Dilekçesi gibi bir durumla karşılaştığımızsa öyle bir sonuç elde etmediğimizi de e, görüyorum. Ve bu soruyu da soruyorum açıkçası. Ali Bey, e, bunda... ha, efendim canım. Ben bir şey sorabilir miyim? Yani karşılaştırma yapmak gibi olmasın ama bu... E... Barış için Akademisyenlerin altına imza attığı dilekçede büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir mi? Şu andaki baktığınız zaman en son Berlin'de ve Köln'de destek mitingleri, destek toplantıları yapılıyordu. Halen de etkileri sürüyor bu metnin aynı zamanda. Yani Kenan Evren'e karşı yapılan bu Aydınlar Dilekçesi 35 seneyi aşkın bir süre olduğu yanılmıyorsam. Ee, onun da ama kümülatif yani birikimsel etkileri olduğu şüphesiz yani demokratik şeylerde e, rejimlerde özellikle demokrasinin iyi kötü ayakta tutulmaya çalışıldığı rejimlerde bunların kümülatif etkisi olduğunu da düşünüyorum ben mutlaka etkisi var e, mutlaka bunu reddetmemiz mümkün değil ama e, siyasal sahiplenmesi e, yani mesela o aydınlar dilekçesi ee, daha sonra o dilekçenin içerisinde bulunan şeyler, bununla saplanmak kalmak istemiyorum. Asıl konumuz da bu değil ama e, mesela e, e, CHP'nin ondan sonra o siyasal şeyin e, e, içinde önemli bir çekirdek unsur olmuştu. E, bugün bu tür dilekçeleri muhalefetin özellikle ana muhalefetin... E, taiflenmediğini ya da yeterince taiflenmediğini altını çizmek istiyorum ben aslında. Çok azmışsınız. Evet. De istediğim bu. Evet, anladım. Yani adına dilekçesiyle sürgünde ya da şeydi ki Bülent Ecevit ya da siyaset Süleyman Demirel kabul etmişti. Hatırlayın 864 evet. rakımlı tepe. O dönemde e, pek çok gazeteci yani ben gazeteciliğe başlamamıştım ama e, Gülüş Sokak e, oran ve diğer siyasi portellerle bir trafik içerisindeydi. Bunları unutmayalım. Yurtdışında da öyleydi. Siz Avrupa Konseyi'nin uducu da bildiğiniz dünyayı. Yani Türkiye'nin şu anda Türkiye yani yeterince yurtdışı desteğinin mesela şunu Gülmen ve Özakçaya bir araştırayım dedim. Yani ne kadar Avrupa ilgi gösterdi? Bir Avrupa Parlamentosundan galiba bir yetkili ziyaret etmiş. Ama burada ölümün eşiğine gelmiş insanlar var. E, Tabi o kadar çok e, acı olayın üstünde yaşıyoruz ki dünya da kendi derdinde e, ama Türkiye'de yani hürriyetlerimizin birlikte kısıtlandığı ve e, bu kısıtlanan hürriyetler içerisinde çekilen acıları ve durumu ortaya koyan dilekçelerin e, o dönemki gibi siyasal sahiplenme ki o sohuk savaş döneminde yaşıyorduk hatırlayınız. E, dolayısıyla böyle bir e, şeyin altını çizmek isterim yanılıyor da olabilirim ama... E, siyasal sahiplenmesi e, daha güçsüz geliyor ki o zaman bir siyasi parti ortamı da yoktu ama yasaklanmış siyasi parti temsilcileri aydınlar dilekçesindeki insanlar iki görüşleri de çok farklı olduğu halde ka kabul etmişlerdi sahiplenmişlerdi neyse bunun altını çizelim bu sadece dikkat etmek dikkat çekmek, ist çekmek istediğim hususlardan bir tanesiydi. Bir e, bu şeye gelelim ya bu Erdoğan Trump görüşmesi artık yarın değil mi? Evet. 16 Mayıs. Heyecan Heyecan içindeyiz. Ve, heyecan içindeyiz. E, yani 3 e, tane konu belirginleşiyor. Malum PD silah verilmesi, e, Gülen e, iadesi e, ve 15 Temmuz e, ile ilişkin subay ve diplomatlar açısından Amerika'da iade meselesi var değil mi? Orada da sığma e, durumda olan kişiler var. Evet. O konu da sanıyorum e, önemli. Ama e, önemli bir şey de Reza Zahrab davası var. Evet. E, yani Şimdi hem Gülen'in iadesi var. E, tutuklu bulunan Reza, Reza Zahrab ya da Reza var. sarraf var ki sonradan Halk Bankası genel müdür, müdür yardımcısı da Eklendi. O davaya eklendi. Onların durumunu da gündeme getirmesi bekleniyormuş. Yani bugün başlıyor ziyaret aslında. Saat farkıyla tabii bu akşam mı bulur herhalde. Dört e, yıl sonra Beyaz Eve gidiyor ve YPG ve Gülen taleplerine ne yanıt vereceği düşünülüyor. Türkiye teselli mahiyetinde istihbarat paylaşımı ve Rakka operasyonunda görev alma sözü verilebilir diye de bir yorum var gazetelerde. Ya şimdi bakın bu e, önceden e, MİT Müsteşeri Genelkurmay Başkanı ve Başkanlık Sözcüsü'nü gönderdi. E, yani evet. bu tür e, görüşmeler öncesinde bürokratlar, teknokratlar gidip aslında iki başkanın e, konuşmasının, bir görüşmesinin altyapısını hazırlarlar ve biter yani. Genelde böyledir. Hı -hı. E, ama tam oradayken e, PD silah verdi meselesi onaylandı ve hemen de başlandı. Bu aslında böyle yenidir yutulur bir şey değil dış politika açısından. Yani Amerika ile ilişkilerden 2003'teki bu çuval olayı gibi bir şey yani skandal bir durum. Ee, siz, Johnson mektubu gibi bir durum. Yani öyle e, şey de olay değil. Johnson, Johnson mektubu derin, nedir? Kimse bilmez. Evet, onları evet. anlat. Bir hatırlatır mısın? Vikipedi'de evet, kapalı. 1963'teki e, Kıbrıs'a e, İsmet Paşa koalisyon hükümetindedir. Adalet Partisi ile yani galiba yine Türkiye Partisi de var mıydı onu hatırlamıyorum. Ve Kıbrıs'ta malum olaylı olur EOKA e, Türk e, nüfusu arasında çatışmalar evet, ve gemileri, faşist bir şey. Yunan Rum Yunan teşkilatı. Rum teşkilatı. Daha sonra onlar Nikos Samson darbesiyle 74'te Makaryos'u devirmişlerdi. da bağlantısızlar hareketin iki liderinden biriydi. Tito ile birlikte. Makaryos'ta rahip Makaryos da şeyin e, Cumhurbaşkanı. E, Cumhurbaşkanıydı. Kıbrıs'ın. Kıbrıs. In. Kıbrıs ın. E, şimdi bizde, bizim hükümette e, orduya harekat emri dahildi. Gemiler bu uçaklar e, gemiler denizde hareket halindeyken uçaklar davadayken Amerikan Başkanı Jameson'un, Kennedy'den sonra gelen Başkan yardımcısı Lyndon B. Johnson'un evet. bir mektubuyla bütün bu operasyon geriye çevrildi. Bu da tarihimizde işte bunun üzerine Yunanının meşhur sözü vardır, büyük devletlerle yatağa girmek, ayıyla yatağa girmeye benzerden. Büyük bir hayvanla yatağa girmeye benzer. Girmeye şey yazıyor Ali Bey, dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılık azalmış, hatta en düşük seviyeye inmiş. Sovyetler Birliği'yle yakınlaşma süreci başlamıştır diye yazıyor kapalı olan Wikipedia'da. Şimdi böyle bir durum gerçekleşse Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşıp kime yakınlaşılabilir acaba? E zaten bizim ilk e Cami arasında da inemaz bir pozisyonumuz yok mu? Yani bir Putin'e yaklaşıyoruz. Bir af diyoruz, Geri bir tarafta bir Amerika Beşik Devletleri'ne yaklaşıyoruz. Ama Putin'in, yani, Putin Rusya'sının bayrağı da aynı zamanda şeyde var. Suriye'de şu. dikilmiş bir şekilde duruyor. Çin mesela yeni zaten İpek yolu açılıyormuş. Olabilir. Hayırlı olsun. Şangay, yani e Şangay altılısı da olamıyor ama. Altılısı da var. Olabilir. Rusya ile aramız iyi değil çünkü o kadar. Şangay Bu arada artı bir. Yani biz... Ne bileyim neydi Astana görüşmelerinde evet. İran'la işbirliği yapıyoruz ama beş dakika sonra Amerika İran'a şikayet ediyoruz. Yani durum vahim aslında, sefil bir durumla karşı karşıya dış politik açısından. 2003'teki çuval olayı da muazzam bir olaydı ve o çuval olayında işte biliyorsunuz Yemeni'deki Türk bir grup Türk subay ve askerine Amerika'nın no. Oklatamana daki esir muamelesi. Ve o dönemde... Subayların başlarına e, çuval geçirilmişti. Çuval yani. geçirilmişti ve turuncu giysilerle... E, Guantanamo'daki gibi, evet. Mahpuslar e, kıyafetiyle gönderilmişlerdi, değil mi? Evet. O dönemde e, işte, hükümet ve asker arasındaki şey, bu iş askere yıkılarak ayrıldı. Hatta o zaman e, Erdoğan ne notası, müzik notası mı demişti hatırlarsınız... Amerika'ya bir nota verme e, ondan sonra. Yani e, ve o dönemde de e, Türkiye bugün çok yakın olduğu e, Peşmergi ve Kuzey Irak yönetimini suçlamıştı. Çünkü Kuzey Irak yönetiminin eşliğinde, Talabani ve Barzan'ın eşliğinde bu operasyonun yapıldığını e, yazılmıştı. E, bu yani MİT müsteşarınız, genelkur başkanınız ve başkanlık sözcüsünüz oradayken e, temel bir çözülmesi gereken unsurun çözülmemesi ve arkalarına bakarak ülkeye dönmesi ve bunun üzerinde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı ziyaret ediyorsunuz. Tabii bu ziyarette benim merak ettiğim husus bu Trump'la konuşmak ne demek? Yani adam açıkçası önemli oyuncu da melekelerini kaybetmiş bir insan gibi gözüküyor. Bir dediğine ertesi gün kendisi yalanlıyor. Yani birbirine benzeyen iki liderin gerçekten bu görüşmesi tarihe geçecek türden. Ali Bey ee, hemen... çok ufak bir hatırlatma yapabilir miyim buradaki Trump'ın önemi ile alakalı olarak Amerika Birleşik evet. Devletleri YPG'ye silah verirkense YPG henüz bir ülke olmadığı için bunu Kongre'den değil doğrudan olağanüstü bir hal üzerinden geçirmeye çalışıyor evet. bunu ve burada da doğrudan Trump'ın imzası gerekiyor. Yani Trump'ın hoşuna giderse imzalacak hoşuna gitmezse imzalamayacak gibi bir durum söz konusu olabilir burada. Ama silahları vermeye başladılar. Evet. Belki de 60'lardı yani, önce de. 60'lı tabii yani. Burada zaten Biz burada boşuna konuşuyoruz. Trump da artık ben görüyorum. Trump'ı yani böyle bir başkanlık değil. Bar, melekeleri yitirmiş bir insan. Değil me melekeleri zaten baştan var mıydı Problem yok. Muydu, o da tartışılıyor zaten. Kesinlikle. Ama idareye geçince o çok, orta, evet, orta çok ortaya çıktı. Daha yani. korkutucu. Ona kalır, evet, çok acayip bir durum var yani o siteye de açık radyo sitesine de koyduğumuz yazıda Chris Hedges onu çok net olarak anlatıyor yani bu dağlar dünyaya hükümdar oldu diye çevirdik yani aklı selimi sağduyuyu kendilerine hiç dert etmezler bu dağlar Yeryüzündeki tüm zenginlikleri ve kaynakları istifleyip dururlar. Ta ki çalışanlar artık geçinemez olunca altyapılar hepten çökünceye kadar diyor. Şimdi demin söylediğimiz 2013'te en son Beyaz Ev'de görüşme olmuştu ve Oval tartışma tartışmada gene Suriyeli muhalifler üzerindeydi. Ve evet. Tolga Tanış'ın yazdığına göre <gülüyor> Mayıs 2013'te Obama hatta toplantıyı terk etti. Terk etmenin amacı da desteklenecek Suriye Muharifleri konusunda Türk Hükümeti'yle Başkan Erdoğan vardı Başbakan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Müsteşarı. Evet, bu çok ee, önemli burada, hatırlatmanız. iyi bu, oldu. Bunun. Bu önemli bir şey. Yani e, Burada da e, Türkiye'yi özellikle Sedefi unsurları e, desteklemekte de suçlandı. Ve e, bu konuda yanlış yolda oldu belirtildi ve iplerin kokmaya başlama bile de odur. Ama şimdi Tolga Tanış da yok artık. Evet O Tolga da atıldı. Atıldı. <gülüyor> ee, şimdi de bir şey daha altını çizelim. Şimdi Fikret, Bila, Fikret şeyi yazıyor. Ee, yarın zirvede kırılma noktasını niteliği taşıyacak diyor. Bir kez zirveymiş bu. Ee, Ankara, yani ee... Ankara'nın beklentisi de sorumluluğuna uygun. Amerika Birleşik Devletleri'nin aklını başına toplayıp sorumluluğuna uygun müttefik tavrı benimsemesiymiş Fikret Bila'nın yalancısı. Ama aynı zamanda altı çizilen bir noktada eğer şey yapılamazsa anlaşma sağlanamazsa başımızın çaresine bakarız. Daha önceki konuşmalarında da referans verdiği gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Gelebilir yani. Şimdi bu ata alan üstüleri geçme gibi bir şeyler var ya kullanılıyor. <gülüyor> evet. Yani e, adam e, bütün zorlamalarına rağmen onaylanmış ve silahları veriyor ve diyor ki ben bu işi seninle değil PYD ile çözeceğin. Çünkü bakın size bir şey. Tekrar bir hatırlatma. Biz bunları konuştuk. Salih Müslüm PYD'nin başkanı değil mi? Evet. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okumuş bir kişi kendisi. Belli ki burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaş şu da o döneminde olmuş herhalde. Evet. Şimdi bu kişi Türkiye'yi benim sapladığım kadarıyla 3 kez gelmiş resmi daire Evet resmi davet. Tabi tabi Erdoğan'la da görüşmüştü yanılmıyor. Evet 26 Temmuz 2013 Davutoğlu Hakan Fidan'la görüşüyor. Ve sonra Kasım 2013. Pardon Kasım 2013'te bunlar e, Paris'e Oradan da Paris'e gitmiş. Galiba orada o zaman. Benim de, sonra 2014 Ekim'de ikinci ziyaret. 20 Haziran 2015'te de üçüncü ziyaret. 2015'te Şimdi, bayağı yeni. iki sene olmuş. yeni Şimdi benim safladıklarımın arada bilmediklerimiz de var. MIT üzerinden döndüğü için bunlar. Evet. Ee, genelde MIT şey yapıyor. Geçmişte de Barzani Talabani'de de diyorsun sonra pasaport da verilmiş Belki Salih Müslüme de pasaport verildi. Bilmiyorum. Şimdi bu ilişki var. Bu ilişki sırasında bir şey sürdürüyorsunuz. Anlaşma yapıyorsunuz. Hatta Neş türbesiydi. Bir türbeydi de İŞİD'ler işgal Süleyman etti Süleyman Şah türbesi. Evet. Şah. O türbeydi de e, P.E.D. ile işbirliği yaparak yerin değiştirildi. Bunu sırrı e, önder sıraya e, milletvekili Atepiniz mecliste bu görüşmeleri söyledi de, kürsüden söyledi. Bunlar bir ilişki vardı. Şimdi söylemek istedim şu: Erdoğan e, bu e, ki Batı özellikle ilişkileri Devletler 2013 başlarında şunun farkı da vardı. O kadar karmaşık bir Suriye muhalefeti var ki, burada e, selefi unsurlar var, El-Kaide var, El-Nusra unsurları var ki, işi de dönüşecek unsurlar. Bunların analizi yapıldı. Bunların filtrasyonu yapıldı. Ve demek ki Türkiye'ye biz burada bir sterilizasyon uygulayarak e, muhalefeti destekleyeceğiz. Sen de bunu uygulayın. Sen, işte Şam, Şam i̇şte, El-Kaide onlara kadar uzandı ve bu işit tehlikesini gör. E, Türkiye bunda ısrar etti ki, ki burada PD ile de bu kadar görüşme yapmasına rağmen e, Suriye'ye de bulaşmış. E, Suriye bulaşmışsan e, Batı'nın tercih ettiği ki bun bunları tercih ettikse ben neden e, seküler unsurlar üzerinden muhalefeti kucaklama. E, Peki, bir şey daha soracağım bu arada Süleyman Şah Türbesi'nin e, o zamanki Başbakan Davutoğlu'nun deyimiyle e, naklik bubur olmasında da PYD'nin yardımı olmuş muydu yusuf aleyhisselam Müslüman'ın bildim gibi. olmuştu bunu evet. zaten PKK'nın yardımı diye mehmet o zaman bas bas gündeme evet. getiriyordu evet. yani oldu ama sırrı da açıkladı şey bu görüşmeler şöyle oldu ayrıca Musul'daki işit e, konsol Musul konsolosluğumuzun aylarca süren i̇şkali, o insanların evet. işgali sırasında da istedikim görüşmeler oldu muhakkak. Yani e, Erdoğan e, bu şeye giden yolda, başkanlığa giden yolda e, ve sonradan da ülkenin e, muazzam bir yolsuzluk paketi açıldı malumalımız. Burada Batı ile ABD arasını e, kötü etmesi ki Rusya ile de e, desteklenecek unsurlar hususunda. Yani e, bir yazı okudum geçenlerde çok doğru diyor ki ABD'yi PYD'ni iten Erdoğan'ın tavrı oldu. Şimdi siz Kürt bölgede bir etkinlik kurmak istiyorsunuz. Burada Kürt varlığını inkar ediyorsunuz. Bir dönem kabul ediyorsunuz ve o Müslüm'le görüşmeler sürüyor. İnkar ettiğinizde selefi gruplarla temas ediyorsunuz. Selefi gruplarla temas ettiğinizde mütefitlerinizi kızdırıyorsunuz. Ve bu noktaya kadar geliyorsunuz. Ve iki e, Şey arasında cami arasında Bir Putin Rusya O da askerine o süre içerisinde 2015'te e, Girdi değil mi? Hatırladığım kadarıyla e, Rusya Turiye denklemine ve sonuçta e, Kendiniz e, Bu politikadaki ısrarınız e, Sonuçta bu noktaya kadar getir, getirdi Ve e, aslında Bölgedeki e, Seküler unsurlarla ee, ve Sedefi olmayan unsurlarla e, bir Suriye mücadelesi, madem Suriye'nin içine mücadele e, daldınız batı ile birlikte, o zaman buradaki politikanızın açmazlarını görseydiniz ki bu konuda e, Mayıs 2013'te e, net bir şekilde hatta toplantıyı terk ediyor Obama biliyorsunuz. Yarım saat sonra tekrar dönüyor ve bu konuda da Hakan Fidan'ı suçluyor. Sen bu işlerin içerisinde bunu yapıyorsun diyoruz. Yazılanların e, aktarıcısıyız şu anda. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün bu konudaki geldiği husus bu yani bu konudaki ısrarıdır ve önce işte namazlı Şam'da namaz kılmakla başlayan ve orada Suriye'nin ve Irak'ın bütünlüğüne inanılmaz olumsuzluklarda bulunan ve savaşın sürmesini sündüren Selefi unsurları desteklemek ki yani bugün Türkiye'nin desteklediği grubu nasıl oluştuğunu da e, herkes biliyor. ve Bu şahide de Türkiye'nin üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile yani Johnson mektubu, çuval olayı gibi skandal bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu görüşmeden de e, bir sonuç çıkmayacağını Başbakan e, yani Amerika'ya savaş mı ilan edeceğiz böyle bir durumda? Demek ki de altını çizdi zaten. Ama herhalde e, Erdoğan hala bu meseleyi Trump'ı ikna edeceği gibi bir şey içerisinde düşünce içerisinde bu konu dışında bir husus da geçen haftalarda çok üzerinde tekrar durduk şu bu Rıza Sarıf olayı biliyorsunuz avukatları Eylül dedi hazırlık yapmak istediklerini söylediler. Ve ki yine avukat bulundu. Bunlardan bir tanesi eski Amerikan Adalet Bakanlığı Müsteşarı, diğeri de eski Nilçok. Nilçok ya Evet. Mukayesine ile Cuomo, değil mi? Ve bu, onlar, bu adamlar geldiler. Yok, Kimle görüştüler? Giuliani. Giuliani, evet. Giuliani, he. Evet. Bu adamlar gelip Türkiye'de kiminle buluştular? Ee, Cumhurbaşkanıyla. Evet. evet. Cumhurbaşkanı mı görüştüler? Evet. Tabi. Ben o kısmı kaçırdım. Kaçınmış yaptılar. Ve bu da bu gıdıçsızdı. Bu Bugün e, Amerikan e, savcıları bunun bir menfaat çatışması olduğunu düşünüyorlar. Savcılar Ve, ama, değil e, mahkeme başkanı da bunun bir e, çıkar çatışması sorun mahkemede çözülür. ancak. Doğru diyorlar. özür dilerim. Savcı dedim, çok, değil önemli mi? Aslında, evet, çok önemli aslında. Çok önemli bu yani. Bu çok önemli. Şimdi burada Reza'nın ve diğer bir müdür muavidinin bir arafta duruyorlar. Yani ya bu mesele kendilerini kurtarmak için Türkiye'deki süreci anlatacaklar ya da bu meseleyi taş basıp, evet. basıp ya da çünkü hafifletici şeyler bu Amerikan yasalarında çok mümkün. Diyorsun ki ben itirafçı oluyorum, şunları anlatıyorum. Bu da benim cezamı 20 linden 2 yıldır. Şimdi bu Ön hazırlık soruşturmasında bizim buradaki bütün dosyalar da var orada yani 17-25 vs. Reza dosyası aileden bazı isimler geçiyor ve vakıfın ismi geçiyor. Şimdi bizim elde mahkemenin danamesi ortaya çıktığında ortaya çıkacak tablo yeni skandalları da getirecek. Bu arada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Geçen hafta açıklanan bir rapor var. Ee, Gürüstlük Derneği'nin ee, neydi? Evet. Ee, Küresel Finansal Gürüstlük Örgütü. Evet. Çok... Bunun aslında raporları 2000, benim hatırladığım ne biz programlarda konu etmişiz. 2015'teki raporunu da konuşmuşuz. 2015'te de bu yansımış Türkiye'ye. Ee, daha önce de yansımıştı. Yansıdı. Ama uluslararası ile. Biz daha çok ona bakıyorduk. Bu daha yeni bir... Evet, yeni e, Zaten kurulmuş. kuruluş da yeni. 2006'da kurulmuş. 2006'da kurulmuş ve 2008'de... Ama ilk raporlar 2 yıllık, yıllık falan olduğu için. Evet. Şimdi ben size bir şey sunmak istiyorum. Ee, diyor ki 10 yılda diyor, yanlış hatırlamıyorsam önümde açık değil maalesef 125 milyar dolar Türkiye'de kara paraklandı diyor. Evet. Şimdi hocam geçenlerde tekrar baktık ve söylemiştik Rıza Sarraf olayında hazırlık soruşturması yani o olaya 17 Aralık e, polis raporları e, soruşturma dosyasında bir rakam vardı diyor ki 10 yıl boyunca 84 milyar dolar kara para kullandı bu Rıza e, Sarraf evet dosyasında mı? Evet. şimdi tabi bu dosya soruşturma dosyası bu ne oldu? Kadik oldu, değil mi Türkiye bunun evet. ne mecliste ne yargıda günbir günbir hani belki de bu yalandı, yanlıştı şeydi. Bunu açık bir şekilde biz ortaya koyamadık. Evet. Şimdi bu dürüstlük örgütü e, önemli bir çalışma yapıyor gerçekten yani ve detaylı bir çalışma yapıyor zaten IMF'den ayrıldı çalışan yıllar, IMF'de çalışmış bir e, zaten muhterem bu işin başında. Ondan sonra e, bu e, burada e, ki. 84 milyar dolarla konu olan kişi daha sonra ne dedi? Ekranları çıktı. Türkiye'nin bu dönem cari açığını ben kapatdım dedi. Re Reza Fahra söyledi. Evet. Şimdi bunları topladığımızda biz zaten yani ee, muazzam bir skandal kümesinin üzerinde oturuyoruz. Ee, zaten bu konuda da zaman zaman değiniriz. Eee benim Seyfettin Bey'de, Ahmet İncel'de değiniyor. Ben de işte bu net hata 90 kalemi ödemeler dengesi içerisinde evet. bu kalemin pek çok e, analizci, ödemeler dengesi, cari açık analiz de, e, bu denklemi bilen e, kişilerde bu kalemin e, Türkiye'de son 10 yıl içerisindeki Giriş, Girişlerin ki bu kalem e, bir şekilde e, yani bu ülkeye giren kayda girm yani geç giren e, geç çıkan paraları denkleştirmek için kullanılan e, bir denkleştirme denkleştirme kalemidir ama buradaki şişgirmelerin e, anne şeyini bilmiyoruz çünkü burada maalesef ülkelerin kayıt dışı kaynaklarının giriş ve çıkışları söz konusu. Evet, Seyfettin Gürsel ile de konuştuk ve çok önemli üzerinde ısrarla durulması gereken bir rapor olduğunu da olduğunda da hemfikir oldu. Yani ben bunu biraz vezar sarraf sözlerine, onun açıklamalarına, soruşturma dosyasındaki rakamlara bağlantı kurarak ortaya koymak istedim. Çok önemli bu, evet onu konuşmamıştık biz bu bağlantıyı evet resmi bir açıklama ben... Ali Bey resmi bir açıklama nedir diye bu konuyla alakalı diye soracak olursanız Cumhurbaşkanının geçtiğimiz Nisan ayının sonunda yaptığı bir telefon televizyon mülakatında Reuters'a daha doğrusu verdiği önemli açıklamalarda şunu söylediğini görebilirsiniz. Sarraf benim babamın oğlu değil ama benim bir vatandaşım. Eğer varsa bir suçu Adalet Bakanlığı'na dosyası iletilir yoksa hemen bazı şeyler uydurularak tutuklanırsa vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşeriz diye de söylemişti Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ee, geçen haftalarda e, bu konuyu gündeme getirdiğimizde ve daha önce de çok altını çizmiştik. Bu büyüklükteki bir aklama operasyonu dünyada hiçbir istihbarat örgütünün, yani Hollywood filmlerine bakmak yeterli ve istihbarat örgütlerinin ve de uluslararası kuruluşların ve finansal sistemin e, görmezden gireceği bir husus değildir. Eninde sonunda bunlar çıkar. Zaten 17 bir noktada 17-25 Bunu gösterir Dolayısıyla bakın işte Bir rapor yayınlanıyor O da diyor ki aynı dönemlemiş kim 125 milyar dolar diyor Soruşturma doğrusu 84 milyar dolar diyor Ki aydınlanmamış Dediğim gibi şöyle bir gün bir mahkeme olayıydı. Bizim dört bakan var Ne isimler var Ne tapeler var e Sonra neye geliyoruz Mecliste mesela artlanmıyor Yüce ee, Divan'a bakanlarla şey yapılmıyor. Meclis komisyonları kadık oluyor filan. Ve sonunda da adam çıkıyor. Faiziyle birlikte bütün paralarını alıyor. Diyor ki Türkiye'nin cariye açığını bu dönemde ben kapattım diyor. Evet. Yani, şimdi, dolayısıyla e, bu zor günler ve bu zor günler dışarıdaki Türkiye'nin müteffikleriyle ya da e, iktidarın e, zor gündem başlıkları Türkiye'nin içerisindeki de sertleşmeyi beraberinde geçiyor Hürriyetsizliğimiz günden güne atıyor. Ve e, rejim değişikliği kendini e, herhalde bu yaz e, daha e, şey olarak hissettirecek. E, siz siz PYD'ye silah verme diyorsun. Adam veriyor. Gülen'i bana ver diyorsun. Vermiyor. E, oradaki darbecileri ver bana diyorsun. Vermiyor. Reza'yı ben yargılayacağım diyorsun. Hadi oradan diyor. Durum nedir? Bu, ne bu? Evet, evet. çoğaldan uçak... farklı bir şey değil mi? Evet uçaktaki ya. gazetecilere sormamız lazım bunu. Onlar çok yakından takip ediyorlar ya, evet, hızlı bir şekilde. Yarın... İliştirilmiş gazetecilik evet, değil mi? Onları şimdi yarın raporlarından bütün gazetelerden okuruz. Onlar en güzel şekilde nakşe yapar. Ben de, biz de sizinle birlikte onları yorumlarız sonra gazetelerin. Evet. Amiral gemilerinin filan yorumlarını okuruz. Ama bir şey alınacak muhtemelen. Abi, Oraya kadar gittikten sonra eli boş dönülmeyecektir değil mi? Ali Bey. Yani. Vallahi şimdi bak bu işleri biraz biliriz. Hayır hocam da bilir ben de bilirim. Biraz. Yani bu iş önceden yapıdır. Şimdi Trump gibi bir adamı e, ikna edeceğini e, düşünüyor Erdoğan. Öyle anlaşılıyor evet. yakın çevre. Başbakan da diyor ki yani tek şeyle savunma bakanı ile yaptığı görüşmede değil mi İngiltere'de yaptığı yaptı görüşmede ya hani, ne yapalım artık yani sava savaş mı yapacağız artık savaş mı açacağız diyor kabullenmiş vaziyette ve e, adamlar eli boş durmuyor ve orada kan oluyor yani şu başına çuval geçirmek gibi bir şeydi yani. <gülüyor> Biz Neyse. amiral gemisinden bahsediyoruz. Amiral Gemisi'ndeki arkadaşlardan gidenler var. Ee, Onlar haberleri Aa. size de haber veririz. Onlardan öğrenince biz merak etmeyin. Evet ben de onları yakından izleyeceğim. Bu arada da bir son not ben bu çok dikkatimi çekti. Suudi Arabistan 100 milyar dolarlık silah alıyor. Evet, yapıyor. Evet bu çok önemli bir şey. Bunu Ben çok... gördüğüm en büyük kalem bir kalem bir şeydi var mı böyle bir şey? Yok ben de e, bu kadar büyük bir şey hatırlamıyorum yani koskoca İngiltere ile Türkiye arasında böyle 100 milyon dolarken Doğru. bu 100 milyar dolar yani bin katı bu da gidip alıyor yani, bu, bu bir ayıp yani. Şey geliştirme meleştirme yapacak bilmem ne yapacak onda öyle bir maddeler var bu harbi uçakları, tankları, evet. silahları başlıkları alıyor absolutely. yani bu, bu bu bölgede geleceği ilişkin neler olup biteceğine dair bir fikir veriyor. Evet evet çok önemli. Onu tekrar konuşmaya biz konuşacağız. Çok teşekkür ederim. İyi de. yayınlar evet, iyi haftalar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. I do some of the fellas in the group. Back on the we got our Of course I can't forget. of the Baba resurrect, shut what you request to son, arrest oh, development, God. develop what ancestors brought, rockin' in serenity, streets and meadows with petals like flowers that'll settle, and pollinate the ghettos back with the righteous indignation a jazzy cessation, that raised the radio station, blast with the passion of beats, rhymes of passion, like we did on the first to second, here comes the verse you reckon it's just me, but uh-uh, it's he, she, and Rosa and OJ, from the original days, walk down the blocks, folks think it's a revolution, drug read our mistakes is that's pollution Not any man can wipe out a race or kill our esteem it's the sin that dwells within and makes us uscra the cream and lust the steam sell weed and crack the feeds while yelling the double standard that curses of every means of true freedom you say you want to know the deep things of truth by any means but do you want to eat them big braling you don't understand and be the us you only understand the i like an atomic trust you're about as unique as a franchise store we beat you with the joy so do you want more a--r -R e D-E-V-E-L optimate. A-R-R-E-S-T-E-D D-E-V-E-L a r r e s <laughs> t e d e s t e Final Frontier adlı şarkıydı bu da dinlediğimiz Arrested Development grubundan çaldığımız ikinci şarkı oluyor bugün kurucularından e, ve solisti Baba Oce e, 85. yaşında 85. yıl dönümü dolayısıyla ona bir günaydın daha demiş oluyoruz insanın son vardı son sınır anlamına gelen bir e, şarkıyı çaldık 85 yaşı münasebetiyle Devam edelim. Açık Radyo burası 94.9 saat 9.43 açıkradyo.com.tr'de ee, Musul'da 630 bin sivilin yerlerinden edildiği gibi dehşet verici bir haber var. Anadolu Ajansı kaynaklı akşam gazetesinden aldığımız bir haber Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana ki çok olmadığı 630 bin sivilin yerinden yurdundan olduğunu ve çok büyük risklere rağmen şehrin batı yakasını terk edenlerin sayısında bir düşüş olmadığını belirtmiş çok e, endişe verici kaygı verici bir durum bu da pek çok başka raporun yanı sıra e, komiserlik sözcüsü Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde bir basın toplantısı düzenlemiş IŞİD'in elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasının geri alınması için yapılan askeri operasyonda yoğun bombardıman ve şiddetli çatışmalar devam ediyor demiş. Iraklı komutanların aktardığı üzere son darbelermiş bunlar. Ee, Musul kentinin batısında yürütülen operasyonlarda 60 DH mensubunun 17 Temmuz mahallesinden kaçtığı ve 13'ünün de Er Yufay mahallesinde öldürüldüğü gibi net rakamlar veriyorlar. Hatta e, Ahmedi, Irak polisinden yüzbaşı Rasul Talih Ahmedi 60 DAEŞ'ların 2014 yılında kente girdikleri ilk işgal edilen 17 Temmuz mahallesinde bölge halkından olmayan genç savaşları yeri bırakıp kaçtığından bahsediyormuş. Ee, DAEŞ e, dedin, DAEŞ ya da IŞİD değil mi? Evet. M evet. İçişleri Bakanlığı'nın hızlı müdahale birlikleri var. Bir anda ortaya çıkan böyle e, kendilerine ait özel timleri. Onlar savaş yapıyorlar. Vurkaç taktiğine dönüşmüş artık. ...ufak bir Stalingrad gibi bir durum söz konusu... ...belki de daha ö, yoğun... Yani ...çok altındaki... aileler şey demişler... ...korkunç... ...kelime bu... ...durum korkunç demişler... ...daha da kötüye gidiyor... ...gıda yok, su yok... Pet, yani ...enerji yok, petrol... ...ve diğer temel ihtiyaçların hiçbiri yok demiş... ...tek bir öğün yemekle... ...beslendikleri... ...bunun da çoğunlukla tek bir ekmek... ...ya da sulandırılmış... ...undan oluştuğunu söylemiş... ...tek, evet, tek evet. Çok ...yani hakikaten... ...kaygı verici bir mesele... ...şubat ortasında... ...şehrin batı yakasını terk eden... ...434 bin kişinin de... ...buna dahil olduğunu bu 630 bin kişiye... ...yani o şubattan bu yana da... ...200 bin kişi daha... ...kaçmaya devam ediyor... Felaket bir durum var. Bir başka felakette Yemen'de e, zaten muazzam bir açlık sorunu var. Gıda e, şeylerini de limanlarını da bütün ambargoyla şey tutuyor Suudi Arabistan ordusu ülkeye yiyecek içecek giremiyor. E, o zaman da hastalık tabii çok net olarak ortaya çıkabiliyor. Son iki hafta içinde sadece 115 kişi hayatını kaybetmiş. Yani bu da çok. Abi durum 50'nin üzerinde insan her hafta ölüyor. Ee, koleradan ve bu artabilir de diye korkuluyor. Uluslararası yardım kuruluşlarından insani felakete dikkat çekmişler. Hijyen koşullarına elden geldiğince dikkat etmişler. Yani gene suçlu olanlar oradaki ölen şey yoksul kitleler, sıradan insanlar. Dikkat etsene, yiyeceğin, içeceğin diyorlar yani. Evet. ...hijyene riayet et diyorlar... ...uy diyorlar eski deyimle. Burası da kuşatma altında. Tamamen. Bir de üstelik şimdi... ...Trump Pentagon'un... 100 milyar dolar gibi... ...tarihin en yüksek... E, ...silah antlaşmalarından... ...birinin gerçekleştiğini ve... E, ...Suudilerin bu... O, ...abluka... ...da tutan ve... ...bombalayan... ...Amerikan desteğiyle de... ...Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle de bombalayan... Güçlerine yeni silahlar, uçaklar verildiğini de görmüş oluyoruz. Bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 19 Mayıs'ta gerçekleştireceği bu Riyad zirvesinde imzalanacağı söyleniyor. Silah gemi, gemi bakım, hava savunma sistemleri ve deniz güvenlerini kapsadığı belirtiliyor aynı zamanda anlaşmanın. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-15 jetleri hava savunma sistemleri ve kontrol sistemleri satın alacakmış. Bu tek kalemde alınacak olan... E, Meblağ verilecek olan meblağ Suudi Arabistan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne son 10 yılda yaptığı silah satışının Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a 300 milyar doları geçmesi bekleniyormuş. Sadece Suudi Arabistan değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 milyar dolarlık silah satışını onaylamış. Satış onu oynanan silahlar arasında çok sayıda patriot, antibalistik füze de yer alıyormuş. Evet, Türkiye'de evet. durum nedir diye soracak olursanız. 13. Ulusal Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2017 ziyaretçilerin akınına uğramaya devam etti geçtiğimiz hafta sonunda. Akın akın geliyorlar değil mi? Silahlarımız, yeni silahlar neymiş diye bakıyorlar. Evet insana. öyle büyük şirketler olduğu gibi ufak şirketler de var. Kendi çapında silah üreten. Özgün Savunma Sanayi'nin ürünlerinin sergilendiği bu fuarda 8-18 firma arasından Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim Şirketi Samsun Yurt Savunma Sanayi ticaret anonim şirketi ve Trabzon Silah Sanayi anonim şirketi TİSAŞ gibi yerli kuruluşlarda yer alıyormuş. Samsun ve Trabzon yani Karadeniz bölgesinden kuvvetli bir silahlanma eğilimi geliyor öyle mi? Evet. Ee, ve şey geliyor. Silah diyor, Sanayi. Sarsılmaz Silah Sanayi İthalat Müdürü Hakan Özadalı uzun yıllardır İDEF'e katıldıklarını her fuarda gördükleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtmiş efendim. Hatta şaşırtmış. öyle mi? Ee, ya şey diyor ya. E... Çeşit çeşit tabanca varmış. Roket, roketler ayrı. Ufak şirketler rope, roket üretmiyorlar. Nurul'un yeni bir ürettiği şeyden bahsediliyordu, e, arazi aracından bahsediliyordu. İsmini Nurul koymuşlar. Aa, çok güzel, çok bu yaratıcı bir şey olmuş yani. Arazi aracı evet. E, kleptokrasi devletinin esas işi savaştır diye yazıyordu hatırladın mı? Krizenciz'in <gülüyor> bu dallar dünyaya hükümdar oldu yazısında. Yani hırsız yöneticiler devletinin esas işi savaştır. Geri kalanın önemi yok. Yani tarımdaki randıman düşüşleri, köy soğutma, kuraklık filan, seller, sular onların önemi yoktur. Satacaksan satacaksın ilacı. ilacı diyorum şeyi. Silah. Silah. Evet bu arada da Yemen'de acayip bir fotoğraflar da çok feci. Yani insanlar hastanede serumlarla yatıyorlar iç savaşın korkunç bir yıkımı var. Yeni silahlarda Hursiya şiretiyle ile da e, İran tarafından destekleniyor. Suudi Arabistan da desteklediği Merkezi hükümet var zaten şeyin Yemen'in eski başkanı da orada ikamet ediyor. Tunus'un eski başkanı gibi. Orada kalıyorlar onlar eski diktatörler. E, ...Salihti galiba adı. E, Suudi Arabistan bu kadar fazla silah da... ...kim bu silahları kullanacak? Kendi e, şeyleri mi? Zengin prensleri mi? Uçakları kaldırmaya evet, devam tabii edecek? Çok iyi bir hava Yerde şey. kim savaşacak peki? Yerde savaşmayacaklar. Hı. Yerde savaş yok. Bomba, Bombardman var. Bir de uçaklar ve dronelar var. Roketler atılıyor. Salkın bombaları. Neydi öbür misket bombaları filan. Bom. Ama öyle demeyin. Yerde de savaş var. Bu sadece Suudi Arabistan'ın savaşı olmakta şey kalmıyor. Sim, sınırlı kalmıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine dahil olan Sudan'a ait askeri birlikler geçtiğimiz Cuma günü Yemen ordusu ve Husi'lerin saldırılarıyla karşı karşıya kalmışlar. Sudan da orada. Karada savaşıyor. Ve iki askerini öldürmüşler Sudan'ın. Husi gerillaları. Evet. Uluslararası bir, bir şey savaşta var. var. Suriye 1, Güney Sudan 2, Nijerya üç, ee, Irak dört bunlar en kötü durumda olan ülkeler yani artık burada nefes alınamıyor. Hastalık, kıyamet, kepazelik, ölüm, kol geziyor her tarafta. Yani en çok ama bu abluka altında tutması çok bilinçli bir şekilde Kızıldeniz'deki pek çok limanı ablukaya almış durumda. Dolayısıyla da gıda gitmiyor. Gıda ithalatı yapamıyor ve bir şeyi yemenin kendi gıda üretimi yok. Öyle evet. bir soru var. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkenin üçte ikisi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bir dünya rekoru olabilir. 17 milyon insan. Yani, Türkiye nüfusunun neredeyse beşte biri tamamen açlığın eşiğinde yani 8 bin kişiden fazla insan öldü bu iki yıl içinde Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri şimdi yeni silahlarıyla daha da bastıracaklar herhalde Nijerya'da da Boko Haram'ın saldırıları devam ediyor ya da yapılan saldırılar Boko Haram'ın saldırısı olarak nitelendiriliyor o kısmını tam olarak bilemiyorum çünkü kafa karıştırıcı durumlarda var en son cuma günü Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir üniversite üç intihar saldırganı tarafından düzenlenen bir saldırıdan bahsediliyordu. Üç intihar saldırganı kendisini, iki saldırgan üniversitenin giriş kapısında, bir saldırgan da üniversitenin içerisinde patlatmış. Bir kişi ölmüş, bir güvenlik görevlisi ölmüş. Çok. Bu gibi biraz çelişkili, çelişkili. haberlerde geliyor. Evet. Çok. Ama Nijerya'da da savaş devam ediyor. Şimdi e, bir de e, başka bir çok dünyanın sonunu getirebilecek tehdit e, unsuru olan Kuzey Kore meselemiz var. Yeni bir füze denemesi olduğu haberi var. Sputnik haberden geliyor. E, ve açıklama doğrulanmış Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Güney Kore vermiş bu haberi. Kuzey'de e, yeni bir füze denemesi. Japonya'dan da bir bilgi var. Yeni bir tür. Yeni bir tür keşfedilir gibi... <gülüyor> Yeni daha e, biyolojik yaşamla ilgili haber gibi yeni bir tür füze gelmiş hmm. hayatımıza doğaya yeni bir tür keşfedilmiş tür keşfedilmiş füze tüz, tür tür tür Güney Kore Genelkurmay Kurmay Başkanı düşman kardeş Kuzey Kore'nin yerel saatle beş buçukta düşman kardeş mi evet öyle demiş. Düşman o, kardeş. Evet kardeşler. Kardeşler. Evet, evet. Aynı millet. Hı hı. Yeni bir füze denemesi yaptı. Ya, düşman kardeş yeni füze denemesi yaptı demiş. Kuzeybatı'da Kuson kentinden fırlatılmış. 30 dakikada 430 mil mesafe kat etmiş. Bu 600 fazla kilometre demek olur. Türkiye'de deniyor. Saat. En son Bora'yı denediler. Ondan önce Kaan'ı denediler. Sonra ikisini birden denediler. O konuyla alakalı herhangi bir tepki gelmiyor. Kimse bir şey demiyor bizim füzelerimize. Neden? Samsun'dan at Yok nereden? Sinop'tan atmışlar. Giresun'a kadar gitmiş füze. O kadar uzak. O kadar. Yapma ya. Evet evet. <gülüyor> Bora'dan bahsediyorum bu arada. Bora Karadan havaya atılıyor. Kaan denizden denize atılıyor galiba. Neyse biraz daha detaylı çalışmam lazım. Evet, bu senin bu konuda araştırmalarını tamamlamam lazım. Çok fazla haberde çıkmıyor yani. Sadece atıldığı zaman haber çıkıyor. Atılmadan önce de haber çıksa. Ben sana ama sorumu sorayım. Ee, yani yarım saatte bu füze 700 kilometreye yakın bir mesafe kat etmiş. Fena değil. Evet yani. evet fena değil. ...Japon denizine düşmedi demiş... Japonya'da. Peki nereye düştü? Bu Karadeniz'e düşecek hali yok Rusya ya. Rusya yakınlarına düşmüş galiba. Ardından Rusya yakınlarına düştükten sonra... ...Rusya ne diye düşünecek olursanız diye sormuşlar böyle insanlara. Rusya tarafından yapılan açıklama da... ...bizim için çok önemli değil ama... ...bütün önemimizi aldık. Bizi... ...tehlike olarak görmüyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Rusya'daki savunma bakanı. Füze bir de yani... E... 2000 kilometre, 2000 metreye yakın da irtifa kazanmış yani çok yeni bir tür olabilir ve korkuyoruz filan gibi açıklama korkuyoruz ben ekledim ama yani böyle ürkütücü bir şey var ee, Japon denizine düştü de deniyor Amerika Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Kuvvetler ...komutanlığı Pakom ...Kusun yakınlarından fırlatıldı ve Japon denizine düştü diyor Japonlar bizim denize düşmedi diyor. Ya bu Kuzey Koreliler ne istiyorlar tam olarak istedikleri şey nedir diye soracak olursanız onu da yapılan bir haber üzerinden görebilmek mümkün olabilir. Kuzey Kore Birleşmiş Milletler üyesi 192 ülke temsilciklerine gönderdiği olduğu bir mektupla anılıyor bu aralar. Nükleer programı ve balistik füze denemeleri nedeniyle bu Pyongyang'a yönelik yaptırımları uygulanmaması çaresini yapmışlar. Yaptırımların yasal dayanağının olup olmadığı netleşinceye kadar Birleşmiş Milletler'in bu kararının uygulanmasını tekrar gözden geçirilmesini istemişler gönderdikleri mektupla. Evet. Bu şeyi de anlamadım ben ama. Ee, anlamadığım pek çok şey var bu sıralarda. Ee, Rusya, e, Trump ne demiş? Rusya'nın bundan memnuniyet duyduğunu tahayyül edemiyorum gibi dünyanın en saçma laflarından birini sarf etmiş. Şaşırtıcı değil evet. ama. Yani Rusya ya Japonya'dan daha yakın mesafede Rusya'nın bundan memnuniyet duymasını tahayyül edemiyorum demiş Sputnik'in haberi. Ama Rusya'da ülkemiz için tehdit oluşturmadı demiş Trump'ı doğrulamamış oluyor yani yalanlamış demeyeyim ama karışık bu açıklamalar. Çok az bir vaktimiz kaldı bir haber hatırlatması yapacağım siz de geçtiğimiz sene geçtiğimiz seneydi galiba NSA'ye ait bilgiler çalınmıştı daha doğrusu NSA'ye hmm. ait bilgiler ifşa edilmişti. NSA'nın kullandığınız bilgisayarları nasıl kontrol edebildiğini. Ve sizin her klavye vuruşunuzla beraber oraya gidebilecek olan bütün bilgilerin NSA tarafından nasıl ele geçirilebileceğini dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince anlatmaya çalışmıştık açık gazeteci içerisinde. Şimdi bunun meyvelerini görüyoruz günümüzde. Bilgisayar korsanlarının bu siber saldırı için NSA'in kullandığı güvenlik açılığından yararlandığından bahsediliyor. Hangi bu WannaCry diye bir WannaCry. Evet, evet, tehdit yazılımı var. Ağlamak istiyorum. Geçen yıl NSA'ye ait bazı teknik bilgilerin çalınmasının ardından Microsoft tarafından bu güvenlik açığı kapatılmıştı. Çalındıktan sonra anlaşılmış ve kapatılmıştı. Ancak her bilgisayarda sistem güncellenmemişti. Bu sistem açığından faydalanıp hackerlar yani genellikle bunu Rus hackerlara yıkarlar ama bu sefer en fazla saldırıyı gören ülke Rusya olarak nitelendiriliyor. Diğer ülkeler de var İngiltere var. Amerika Birleşik Devletleri var ve İngiltere'nin Sağlık Bakanlığı özellikle çok yoğun bir şekilde etkilenmiş bu saldırıdan hastanelerdeki sistemler çalışmamış. Çünkü bilgisayarı açtığınız zaman ağa bağlı olan printer üzerinden bir ağınız bile varsa diğer bilgisayarlarda da güvenlik açığı eğer mevcutsa yayılabiliyor ve size bir zaman veriyorlar bilgisayarınızın böyle kullandığınız bilgisayarın masa üstünde bir fotoğraf çıkıyor ve geri sayım başlıyor. ...bir şekilde bu parayı gönderirseniz... ...onların gönderdiği bitcoin adresini... ...onlar da bu kriptoyu kaldırıyorlar... ...bu şifrelerimi kaldırıyorlar... ...siz de bilgisayarınızdaki verilere ileşi, erişebiliyorsunuz tekrardan... Hmm. ...böyle bir tehdit yazılımı... ...uzun zamandır olan bir tehdit yazılımı silsilesi ve saldırısı var... ...bu sefer daha büyük kitlelere yayılmış... ...ve meblası daha az olarak nitelendirilen bir hmm. saldırı olduğu söyleniyor... ...10 bin dolarlar istiyorlardı... ...burada o kadar fazla istenmiyorlar... ...300 dolar civarında bir şey istiyorlardı... ...ama araştırma yapmışlar... ...bunların bitcoin şöyle bir sistem bu dijital parayı verdiğiniz zaman bir adres veriyorsunuz ve o adrese girip çıkan parayı da açık alanlı bir yerde görebiliyorsunuz. Kim tarafından gönderildiği belli olmasa da oraya ne kadar meblağda ne kadar ücrette para girip çıktığını anlayabiliyorsunuz. Çok yüksek sayıda bir para olmamış ama dünya tamamen teyakkuz haline girdi bu olay yüzünden. Evet. Daha da fazlasının olacağı Olacak. söyleniyor. Tabii. Türkiye'de Renault fabrikası kapatıldı mesela. Fransa'daki birçok fabrikanın aynı şekilde üretimi durdurduğundan bahsediliyor. Türkiye'deki Renault fabrikası yerli ve milli mi? Bilmiyorum. En son grevdeyken yani, öyle bir, bir şey adın, demiyorlardı. Adına, e, evet. İki Peki sene önceki. Yani daha fazla olabilir diyorlar. İnsanların bilgislerine devam edeceğiz. Güncellemesi ve güvenlik önlemlerini almasından bahsediliyor. O tren şeylerini falan vurmuştu Almanya'da. Baksanız da, tren hangi trenlerde gelebileceğini görebileceğiniz o ekranlarda aynı yazılım var. Para istiyorlar. Her tarafta. Çok acayip. Peki iki duyuru var. Bir de son haber var. Sona sakladım onları söyleyelim. Çerkes sürgünün 153. yılında Anadolu halkının halklarının buluştuğu haberi var. Acıları paylaşmak ve iyileşmek için bir araya geliyorlar. Yani ana vatanlarından tamamen zorla koparılmalarının 153. yılı Anadolu'nun tüm halklarının kendi acılarını ve hikayelerini anlatacağı bir dizi etkinlik gerçekleşiyormuş. Hayal etkinlik diye bir siteden Aldığımız bilgiyi paylaşalım sizinle. Resim sergileri oluyor. Paneller, müzik dinletileri, konserler ve belgesel gösterimleri de, belgesel film gösterimleri de oluyor. Çerkez Sürgünü 153. yılında Anadolu'nun sürgünleri başlıklı bir etkinlik. Bir hafta sürüyor. Trajik hikayelerle dolu. Bunu... E kendisi de sürgün bir Çerkes ailenin kızı olan Kelemet Cüdem Türkün sahibi olduğu hayal etkinlik tarafından düzenleniyor. Bu etkinlik 15 Mayıs'ta başlıyor yani bugün Cezayir salonunda bizim buralarda yukarıda Firuzah Mahallesi'nde Hayriye Caddesi olduğunu beyoğlunda olduğunu belirtelim. Bir hafta boyunca son derece yani sürgün yolu coğrafyada, Balkanlardan, Kafkaslardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Derzor çöllerine, Anadolu'dan Yunanistan'a, Trakya'dan, İsrail'e, Suriye'den Anadolu'ya sürgün yolları. Bununla ilgili trajik hikayeler ama acıların paylaşılması her zaman çok önemlidir. Bunu duyurmuş olalım. Bir de bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nde şehir planlama grubu bugün 18'de Ayvalık'taki bu yeni gelişmelerle ilgili bir toplantı var. Onu da duyurmuş olalım. Çünkü Ayvalık'ta da toplu yani şeye açma planları var. Bütünüyle bir e, kazı alanına dönüştürülmesi söz konusu e, Ayvalık'ın. Buna ciddi bir engel olarak bütün Ayvalık ahalisi Balıkesir e, Baliliği bile e, Balıkesir e, ili bile karşı çıktı ama mücadele devam ediyor onun bir konuşulması olacak son bir açıklamayı da veriyorum haftanın ilk sorusuyla birlikte ilk mi evet bugün hiç soru sordun mu sordunuz tabi ki ne sordum hatırlamıyorum o kadar çok soru sordum hatırlamıyorum hakim bey Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Heyfe ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalanmış. Antalya valisi Münür Karaloğlu da ziyaret çerçevesinde ekonomik temaslarda da bulunmuş. Çin'deki ziyaretini de resmi Twitter hesabından Çin'in geleneksel kıyafetleriyle çektirdiği bir fotoğrafla paylaşmış. Hayatımda gördüğüm en tuhaf fotoğraflardan biri olduğunu söylemeliyim. Böyle bir merak var. Özellikle Türkiye'de çok yani çocuksu bir kılık kıyafete girip tarihi kıyafetler içinde bu, bu Türk devletleri de olabilir bu ya da Çin eski devletleri de olabilir samuray da olabilir ya da Efe kıyafetleri filan da olabilir böyle oluyor Çin'in geleneksel kıyafetleriyle kılıç mılıç da var fotoğraf paylaşmış geçen haftalarda e, açık alanda içki içilmesinin yasaklanması e, kara, e, haberiyle de gelmişti ve çok güzel bir mail atmış yani mail değil de tweet tweet atmış tahtın üzerinde çekilmiş fotoğrafının altında geleneksel zırhla filan bütün Çin'i selamladım Antalya'ya davet ettim demiş soru şu 1 milyar 371 milyon son sayıma göre. Çin'in nüfusu. Bütün Çin'i yani bir seferde mi Antalya ağırlayacak yoksa taksit, uzal, taksit taksit mi? Sence? E, Tweet'i silmiş sonra. Bu sebepten ötürü mi? Bilmiyorum. Çok ilgi, ilgi toplamıştı. Sence hoş bir fotoğraftı. Olağanüstü fotoğraf. Hoş bir fotoğraftı. Taksi taksi mi? Hepsi birlikte mi? Evet. Yani biraz zor olur diye birden aklıma geldi. Yani bir buçuk milyara yakın insanı bir hafta içinde Antalya'da. Antalya büyük ve çok tesisi olan bir yer. Biliyoruz ama gene de zor olabilir. Bilmiyorum. Mi? Ben de şu soruya soruyla karşılık vereyim. Çin'deki herkes bir anda aynı anda zıplasa tahtından düşer mi Sayın Vali? <gülüyor> Acaba Bayju'ymuş bu arada. Çin'in Çin geleneksel içkisi olarak bilinen beyaz alkol ya da beyaz likör anlamlarına da gelen e, otantik içkisi, bayiju Antalya'ya giremedi ama o kadar evet, sokakta, parkta bayiju içmek falan gelirler ama içemezler o kadar net, rakı, bayiju, bira falan yok geleceklerse sake de yok ne yapacaklar, sake zaten Japon kımız da olmaz şimdi zamanında aralarında bir tartışma vardı Moğullar'la e, ayran. ayran ayran ama o milli içki Çinlilerin de süte karşı ve şeye karşı bir şeyleri var galiba Yoğurda karşı. Genetik mi? olarak mı? Öyle mi? Siz ayrı bilirsiniz. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum onu. Ee, yani, laktoz Boza olsa. En toleransından mı bahsediyorsun? Evet. Çinlilerdeki bunu araştırmam lazım. Fakat sen bunu Twitter'larla filan kullanıyorsun. Buna bir son ver artık Selahattin'le beraber. 140 karakterlik lüzumsuz söz, ifade ve yazılardan uzak durun. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığı Mehmet Görmez, Profesör Görmez'den söylüyorum. Sosyal medyada beyinlerinizi teslim alacak her türlü görüntü, söz ve yazılardan uzak durun çocuklar. Evet. Tamam mı? Evet. Camiler içinde flash karar geldi. Statüleri değişiyor. Bundan sonra ayrı bir kurul oluşacak işte galiba. Sosyal medyadan uzak tutulacak olan kişilerin çalıştığı ne yapılar olacak? Dini yapılar mı? Evet. Dini Bilmiyorum yapılar. evet. Böyle bir açıklama gelmiş İstanbul Müftüsü Kamil Yılmaz'dan camilerle ilgili önemli bir açıklama olarak nitelendiriliyor. Statüsü değiştirilmiş camiler. Ne olacağı tam olarak anlamadım ama sadece namaz kılacak yer olarak görüyorlarmış değilmiş. Evet bu benim cennet vatanımdan haberleri de kapatıyoruz. Bir müzik çalmayalım. Ve... Vaktimiz varmış galiba. Trini Lopez'in... ...doğum günü var... ...bir müzik çalmaya e, diyebiliriz ...Trini Lopez... E, ...If I Had The Hammer şarkısını çok meşhur etmişti... ...onunla da bitirebiliriz... ...Trini Lopez'in de... E, ...doğum günü... ...peki... ...böylece bitiriyoruz... E,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 Trinidad Lopez Asıl adı Üçüncüsü Junior 15 Mayıs 1937 Doğumlu Amerikalı şarkıcı Gitarist, oyuncu 80. yaşında bugün Ve çok ünlü Bir şarkı, kendisinin değil ama Yorumluyor, güzel de bir yorum olduğu Söylebilir, ifahede hemen Pitsi görüldü, çok güzel söylerdi Bunu Bir daha günaydın diyeyim. şikeste